What? <laughs> açıkgaste kainat, bugün 13 Temmuz Salı, yıl 2010, ay 7, gün 194, hızır 69. 1431, Hicri Şaban 1, 1426, Rumi Haziran 30. Günün sözü, unutmayalım, mutluluk, elimizde tuttuğumuz bir avuç su gibidir. Honoré de Balzac. Günün tarihi, 164 yıl önce bugün 13 Temmuz 1846'da Hiciv ve Mizah Edebiyatımızın büyük şairi Eşref doğdu. Eşref'ten bir dörtlük. Okuyup defteri amalimi mahzun olma, deme tadadı maside bu bir ağır etmez. Cümlesi ben gibidir Eşref-i mahlukatın, fakat Eşref gibi isyanını izhar etmez. 128 yıl önce bugün 13 Temmuz 1882'de izlenimci görüşün ilk ve önemli sanatçısı ressam İbrahim Çal'da Denizli Çal'da doğdu. Vefatı 22 Mayıs 1960 İstanbul 51 yıl önce bugün 13 Temmuz 1959'da Operet yazarı Ekrem Reşit Rey Vefat etti Lüküs Hayat adlı eseri halen Sahnelerde oynanmaktadır 8 yıl önce bugün 13 Temmuz 2002'de Türk şiirinin kilometre taşlarından Biri olan şair Ece Ayhan 71 yaşında İzmir'de vefat etti Ece Ayhan'dan Bir anekdot Yazın bir dal yapayalnız kasabadan köye dönüyordur. Bir sürü boz ayıyla karşılaşır dar bir geçitte. Umarsız. Üstündekileri, başındakileri fora eder. Anadan doğma çıral çıplak. Ayılar duraklarlar. Homurtuları kesilmiştir. Ormanlarında böyle bir aykırılık görmemişlerdir hiç. Ece Ayhan. Yemek listesi gün 194. Balık. Pil balık pilaki, patates salatası, piyaz, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Don't leave me in misery You would never hold me so near You would never call me dear Don't you know I'd die for you Now you've gone, that's what I'll do Lover, please, please come back Don't take a train coming down the track Don't, please don't, don't leave me Don't leave me in misery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 Please don't, don't, don't leave me. Merhaba Açık Radyo burası 94.9 ve aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan radyo da yayın yapıyoruz internet üzerinden. Ve onun Açık Gazete programı haftanın ikinci Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Gürkan Vahis'le birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünün haberlerine bir bakalım şimdi haftanın ikinci gününde dünya nasıl görünüyor bizim buralardan. Mikrofonun arkasından. 2010 Afganistan'da 2010 ile ilgili bir istatistiki bilgiyle başlayabiliriz aslında. Bu yıl Afgan Savaşı'nın 2001'de başladığından bu yana en yüksek, en şiddet dolu yıl olmuş Ajans France Presse'in de, haberleri arasında görüyoruz. Yani büyük, büyük sayıda Amerikan askerlerinin sayısını arttırarak yığmaları da değiştirmemiş Taliban öncülündeki isyan hareketini diyor. Afganistan Rights Monitor diye bir kuruluş var, Arm diye kısaltılıyor, ARME ve güvensizlik açısından 2010 yılının Taliban rejiminin 2001 sonunda çökmesinden bu yana yıkılmasından bu yana en kötü yıl oldu diyor. Sadece güvenlik olaylarının artmasıyla kalmadı. E, yer olarak da derinlik olarak da ve hem isyancıların ayaklanma isyancıların hem de karşı isyancıların içinde bulunduğu şiddet dramatik bir şekilde <gülüyor> artmış durumda geçen e, Aralık'ta Amerikan Başkanı Barack Obama ekstradan 30.000 asker daha gönderdi. Bastıracağız diye. Fakat pek bastıramadılar. 2000 10 yılının sayılarına da bakılacak olursa Afgan İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre bu yılın ilk ayı içinde en az 1000 sivil hayatını kaybetmiş. 1074 sivil. Bu ne demek oluyor? Günde yaklaşık 160-170'e yakın insan. Yani saatte 70. Yani saatte 7 kişi. 10 dakikada da bir kişi ölüyor. Yani şu anda... Ölüyor dediğimiz bir şekilde bu çatışmanın ortasında kalıp kurşuna, bombaya veya buna benzer başka silaha maruz kalarak evet, ölüyor. Evet şiddet yoluyla ölüyor evet. Görülmemiş bir boyut olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Huzur, barış, demokrasi ve refah getirmek üzere oraya geldiler dünyaya da terörü bitirmek için ve sonuç bu. Sivil kayıpların %60'ından taliban militanlarının sorumlu olduğunu... ...en yaygın ölüm nedeni de yol kenarına yerleştirilen bombalar olduğu belirtiliyor. Ölümlerin %20'sinden NATO, geri kalanlarından kalanlarındansa Afgan askerleri, polis ve yabancı şirketlerin koruma görevleri. Yani paralı askerler kibarca söylemiş onlar. Biz daha net söyleyelim. Evet... Afganistan'da sadece geçen ay içinde de 102 NATO askerinin öldüğünü de belirtelim. Bu da en yüksek sayıydı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkeleri böyle bir yaş. devam ediyorlar ve üstüne üstlük e, ya iyiye giden herhangi bir şey yok. Yani geçen yaz ve ondan önceki yaz konuşulanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bana bu anlamda bir miktar Kürt sorununa bu askeri çözüm Mantığını çok hatırlatıyor Yaz geldiği zaman bunları konuşuyoruz Çünkü ölü sayıları operasyonlarla birlikte tepe ere çıkıyor Ve ardından da tekrardan sonbahar geliyor Konu bir miktar daha geriye düşüyor İlkbaharla birlikte tekrardan canlanıyor Evet Fakat giderek kötüleştiği Bütün dünyanın her bir tarafında Hatta Türkiye'deki de şimdi gene Müthiş kötüleştiği Aşikar bir şekilde ortada NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin 140 binden fazla askeri var Afganistan'da. Önümüzdeki haftalarda bu meseleyi çözmek üzere 10 bin asker daha geliyor yeni stratejinin bir parçası olarak. Bunun nesi yeni yani stratejik olarak? Ya yani Çünkü strateji şuydu galiba askerlerimiz giriyor çok kabaca söylüyorum tabii ayrıntısı vardır uzmanlar açısından. Askerlerimiz giriyor, çeşitli noktalarda Taliban'ı durduruyor, e, ülkede refah ve müreffeh bir güzellik sağlıyor ve e, çatışma çıkarsa, çatışmalarda işte gerekli Taliban militanlarını öldürüyor. Bu 10 bin yeni katılan askerle birlikte stratejik bir değişiklik var mı? Var tabii. Kadeş Savaşı'ndan beri ilk defa görülen bir umut dalgası var. Bu 10 bin beraber Petreus bu bin önemli. Diyor. Bu 10 bin önemli. Anladım. Ne? Bu tık ediyor ya bir an yani, bir e, deklikman derler Fransızlar çıt ve bitecek iş. E, iyi. O zaman hani çok da kötü bir durum yok ortada öyle mi? Evet ama o da o, hükmezse ne olacak bir de ilginç bir yazı vardı okuma fırsatı bulamadım ama şöyle bir göz gezdirdim sadece ilginç olduğuna oradan hükmettim. David Petraeus, David miydi adı? Petraeus'un yeni strateji sonucunda kazanarak yükseltecek dehşeti diyordu. Yani kazanması dehşetin yükselmesiyle öz, öz anlama gelecekti ama ayrıntılarına pek giremedim. Evet böyle bir yüz yani şu an itibariyle bir kişinin ölmüş olması lazım. Evet, Şurada 12, 10 dakika 10 konuşurken. 10 dakikadır konuşuyorduk. Çok aslında hakikaten feci bir şey yani. Afgan Savaşı'nda bu yıl sadece 350 yabancı asker öldü Afgan Savaşı'nda. Temmuz ayında 30 civarında. Geçen yılki total toplamsa 520 idi. Yani yarı şey olarak çok sayıyı geçecek. İlk altı ay kıyaslaması yapacak olursak felaket bir şey. Dost ateşi var, başka şeyler de var. Evet. Kan revan içinde bir ortalık Afganistan'da tabii şeyi hiç saymıyoruz o dehşet verici hakikaten insanın inanasının gelmeyeceği uyuşturucu vesaire çeken çocuklar küçük 12'lik Ülkede afyon dışında ve ruin dışında herhangi bir ihraç malzemesi veya belki de ticaret malzemesi kalmamış olan bir durumdan bahsediyoruz. İşgalden beri çok ağır bir şekilde buna doğru daha da ağır bir yöneliş var. Çünkü başka hiçbir umut, şans yok. Türkiye'de transit, uyuşturucu transitinde dünyada ikinci geliyor galiba. Bu tabi coğrafi olarak yeriyle de çok ilişkili. Hem Avrupa'ya mal çıkarmak için hem de Kuzey Amerika'ya mal çıkarmak için ideal bir noktada. Geçenlerde bir bir tartışma yapılıyordu. Neden konuşu hatırlamıyorum. Yani doğu kesiminden işte bu PKK girmesinden söz ediliyordu. Evet. O evet. yüzden giriyordu Doğu'dan. Peki Kürtçe sorun. Evet. Edirne kapıda da mı Kürtler var diye soran Kürtler de vardı. Çünkü e, yani giriyorsa bir yerden de çıkıyor. Doğudan giriyorsa batıdan çıkıyor diye. E, aslında uzun süredir bütün savaşların galiba özünde yatan şeyin ekonomik çıkar, kar ve e, böyle tatlı karlar olduğunu söylemek çok yanlış olmaz, değil mi? Yani en en en tepeden baktığımızda. Tabii kadeş savaşını bir incelemek lazım. Ya tarih. kadeşten emin değilim, bak. O kadeş öncesi daha da muğlak, hiç yazılı bir şey yok. E, yani ama iyi kötü, en azından şunu söylemek mümkün herhalde. Son 800 senelik desek, yani evet. sıkışabiliriz herhalde. Tamam, kabul. Bu arada Uganda'daki saldırıları da El Shabab üstlenmiş. Uganda Dünya Kupası finalleri sırasında düzenlenen bombalı saldırılar oldu. Somali İslamcı örgüt üstlenmiş. 64 kişinin en az öldüğü haberi vardı orada. Hı hı. Yani ben sen muhtemelen seyretmedin ama ben seyredenler arasındaydım ve hiç haberim yoktu tabii. Ah şu golde kaçar mıydı diye bakarken o sırada... İnsanları bombalarla parçalayarak öldürüyorlar. Maçın uzatmalarının bitimine 3 dakika kala patlatmışlar zaten. En yoğunlaştığı insanların iyice sona doğru içeriye doluştuğu zamanda patlamış. Evet golünde geldiği sıra demek ki. Evet. Evet El-Şabab örgütü ülkelerinde faaliyet gösteren Ugandalı barış gücü askerlerinden dolayı bu ülkede saldırı düzenlediklerini açıklamış. Biri bir Etiyopya lokantasında ikincisi de bir spor kulübünde meydana gelmişti. Lokantada 15 spor kulübünde 49 kişiydi toplam 65, 64 kişi diyor. Evet yabancılar da var yani Uganda uyruklu olmayanlar da Amerikan Büyükelçiliği en az bir ölü ve 3 yaralının Amerikan vatandaşı olduğunu bildirmiş ama dünya liderleri saldırıları kınamış ve Uganda hükümetine destek sözü vermiş. Böyle halil olur, değil mi? Ee, ümit, ee, jenosit soykırım suçuyla da Sudan demişken çok önemli. Tabii uluslararası ceza mahkemesi Sudan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El Beşir hakkında Darfur'da soykırım suçu işlemekten ikinci bir tutuklama kararı çıkartmış. Bu sıralarda. ...Türkiye'yi ya da başka bir ülkeyi ziyaret etmesi... ...giderek güçleşiyor değil mi? Evet yani... Bu... Ömer ile ilgili... E, ...aslında çıkan karar şu... ...daha önceden tutuklanma karar çıkmıştı... ...ancak en ağır suçlardan dolayı değil... ...dolaylı bir miktar suçlardan dolayı... ...tutuklama karar çıkmıştı... ...şimdi dava yeniden görüldü... ...ve Uluslararası Ceza Mahkemesi... ...en ağır suçlardan doğrudan... ...Elbeşir'i e, sorumlu tutuyor... ...bundan kasıt şu mülteci kampları var milyonlarca insanın içine sıkışmış olduğu buralarda hayat koşulları gerçekten korkunç kamptan dışarı çıkmak bir iş çıktığınız anda ölmemek bir iş tecavüze uğramamak bir iş çıkabilmek bir başka iş dönebilmek bir bambaşka iş falan diye devam eden bir şey çıkış sebebi de genellikle işte yemek için çalı çırpı bulup ateş yakmaya çalışmak gibi sebepler oluyor bu tabi kadınlara düşen bir iş ve tecavüze uğramanları kadınlara düşüyor olmasının sürekli... sebebi Sadece tecavüze uğruyor onları Erkekler gittiği zaman geriye dönmüyorlar evet. Yani böyle bir e, Sistemden bile bahsetmek mümkün Bu en azından kendi ifadeleri Kamplarda yaşayan kadın ve erkeklerin Milyonlarca insan bu durumda Bu insanlardan doğrudan sorun tutuluyor Şu anda Ömel Erbeşir Ve Auschwitz falan karşılaştırmış. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve doğrusu, kararında evet, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Luis Moreno Campo 2,5 milyon Mülteciyi ...tamamen soykırım koşulları altında Hitler'in dev Auschwitz kampındaki gibi hapsettiğini söylemiş. Bu benzetmeyi e, yapmaya en ehil kişilerden biri konumunda en azından Moreno Kampo. Evet yani 300 bin kişi tahminen ölmüş durumda 2003'ten bu yana 7 senede 300 bin kişi... 2,5 milyon insanda yersiz yurtsuz oralarda buralarda 2,5 milyon mülteci işte burada. Şimdi bu kamplarda dolanıyorlar. Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir seçimi muazzam bir çoğunlukla kazandığını açıklamıştı kendisinden Ama bu inandırıcı gelmemişti bazı insanlara. Tabii e Eşşebap örgütü de aslında bu patlamayı yapan Somali İslamcı örgüt aslında Somali barış askerlerinin kendi ülkelerinde bulunmasını protesto ediyor. Aylarca düzenledik, aylarca hesapladık demişler. Bunu yapmak için istemiyorlar. Sudan'da kendi sorunları bir hayli büyük olan bir Sudan'ın barış açısı olarak kendilerinde bulunmasından Sudan'ın aslında barış elçisi olabilme durumu gerçekten benim açımdan şahsen tuhaf değil mi? Tuhaf çünkü e, ağır bir iç savaş geçirdi. Bu ağır iç savaşın sonucu olarak hala bu Darfur vesaire gibi sorunlardan bahsediyoruz. Güneyin Sudan'ın parçası olup olmayacağına dair referandumla ilgili adım atılabilecek mi, atlamayacak mı buralar bile çok net değil. E, Sudan hakikaten çok ciddi sıkıntıları var kendine ait. Ama bir yandan da işte her ülke şunu yapmıyor mu? Yani garip olmasına rağmen. E, ya bu, bu aralar bu uluslararası arena'da işte ara bulmak e, son yakalamak baş tutmak falan filan matah sayılır hale geldi özellikle bizim bu coğrafyada yani bizim buralarda yeni moda oldu diyelim e, işte kendi dertleriniz durumu öte dertler durumu falan biraz karışık hallerde bunların bunlarla bağlantılı olduğu gibi ilginç bir durum ortaya çıkıyor orada tekrar yükseldi de zaten Uganda'da da şey aslında Mayıs'ta gene <gülüyor> yine... ...600 kişi falan öldü... ...kabileler arası çatışma diye adlandırdılar. Evet bu... ...Sudan meselesi de... ...bu şekilde. Onu da geçiyorum. Kolay kolay geçilecek gibi değil aslında... ...durumlar ama... bizim de vaktimiz sınırlı. Yani bir hesap kitap yapmak istemiyor. Yalnız hukuki bir hata yapıldığını söylemesi... ...ilginç yani. Uluslararası hukukun en büyük suçu... Ne işlemekle ne suçlamadığı hukuki hata yaptıkları şimdi bunun üzerine bununla ilgili herhalde sağdırıp... daha ayrıntıya bakmakta da fayda olacak çünkü e, nasıl bir hukuki hata buna yol açabilir vesaire çünkü uluslararası ceza mahkemesi ve bütünüyle sistematiği yeni kurulmakta olan ve bu konuda da e, pek çok ülke Amerika Birleşik Devletleri Türkiye vesaire gibi uzak durmayı tercih ettiği ve bunun adil olmayacağına dair de bir miktar propaganda yaptığı bir mekanizma durumunda Karar e çok değişikliği ülke değil aslında. yani Bir grup ülke Tabii. dışında kalıyor. E, hayır mekanizma şu yani kategorik olarak en ağır suçlardan en hafif sayılana kadar uluslararası suçlar kategorisi var ve Ömer Beşir için bunu da istemeliydin. Bunu yapma, istemeyerek mevcut durumun değerlendirmesinde hukuki hata yaptın diyorlar anladığım kadarıyla. Çok sayıda hukuki hata da yapılıyor. Bu arada... Yani rekorlar birbiri ardından kırılıyor, onu da görüyoruz. Ee, Arktik bu Kuzey Buz Denizi'nde de rekor bir ısınma olmuş. Bu Ken West News Service diye çok yeni benim görmekte olduğum yeni bir şeyden ajanslardan birinde geçen ay. Daha önceki herhangi bir Haziran ayından daha fazla erimiş olduğu Kuzey Buz Denizi'nde kayıtlar tutulduğundan beri diye bir şey var. Yani şey kayıtlar dediğim uydudan gözlemler. 30 yıllık bir gözlem bu. Yani durmadan rekorlar kırılıyor ve yazın sonunda da çok büyük bir çözülme görebiliriz diyorlar. Kuzey Amerika'nın başlıca buz gözleme. Araştırma merkezinden hı hı. gelen bir haber. Çok tatsız bir haber bu aslında. Amerika Birleşik Devleti Ulusal Kar ve Buz Değerlendirme Merkezi Colorado'da ve yıllık çevrimleri yani buz birikimini karın buza dönüşmesini ve ondan sonra da yazın erimesini izliyor. Ve Haziran ayındaki hızlı erimenin e, yani kuzey kutup kapağının, buzların oradaki takkenin 2007'den de daha fazla ne? Bir dakika. 2007'den de daha fazla erimiş olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Halbuki 2007'de bütün bilim insanlarının dudaklarını ısırtacak, dillerini yutturacak küçük dillerini yutturacak bir şey vardı 2007'de. Ondan da fazla olduğu çıkacak bu sene 2010'da diyorlar. Bir yandan zaten küresel iklim değişikliğinin en büyük uğursuzluğunun belirtisi deniyor. Uğursuzluk mu bilemeyeceğim de e, ondan öte hani sıcaklarla ilgili, yağmurlarla ilgili sadece Türkiye'de değil küresel çapta ciddi bir tartışma dönüyor olduğunun ve bu tartışmadan kasıt ya havalar çok mu sıcak? Evet rekor kırıldı. Hikayesini hemen hemen her ülkenin haber bülteninde standart bir haber haline geldiğini fark etmek gerekiyor galiba. Evet bu zaten Kuzey... Buzları bunun en büyük belirtisi zaten. Çünkü ortalamanın çok üstünde orada ısınıyor. Çeşitli sebeplere bağlı olarak. Ve işte merkez 6 Temmuz raporunda açıkça söylemiş yani. Arktik dipol anomalisi deniyor. Yani bir atmosfer basınç kalıbı bu. Zaten 2007'de olmasına yol açmıştı. Tarih yani gezegenin tarihinde görülmüş en büyük kopuş, erimeydi. Şimdi onu da geçecek deniyor. Bu arada şeydeki sellerdeki, Çin'deki sellerde kaç kişi etkilenmiş? 17 milyon. 17 milyon evet. Yani şaka gibi bile diyemeyeceğiz hakikaten. 50'den fazla insan öldü. Yani 3 kişi öldü ve mesela 56 kişi kayıp deniyor ama o kayıplara ölü gözüyle bakmanın çok gerçekçi olduğunu düşünüyoruz artık bunca yıl haber verdikten sonra değil mi? Ölme ihtimalleri çok yüksek hele ki 17 milyon kişinin etkilendiği bir sahaleden bahsediyorsak büyük ihtimalle kurtaracak olanlar da çok kolay bir durumda değiller. Yani Mavzedun bile kurtaramaz bana sorarsan onları. Şimdi bu konuda net bir cevap vermek istemiyorum. Öldü. Tamam oradan başlayacaksak olur <gülüyor> Çin tarihinin en büyük sel felaketlerinden biri Avrupa'da yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor 9 eyalette 42 bin ev tahrip olmuş yıkılmış 120 bin ev hasar görmüş 17 milyon insan etkilenmiş Evet çok sayıda da kişiden haber alınamıyormuş Can kaybının artmasından endişe ediliyor her zaman olduğu gibi ...bu haberlerde. En az 400 kişi de... ...sel ve toprak kaymalarında... ...yani heyelanlarda ölmüştü. Bir hafta daha sürecek... ...demiş Çin Meteoroloji Merkezi... ...bu arada yalnız. MTV haberi bu. Öh, onu da geçtik. Zararı da... ...veriyorlar sonunda Anadolu Ajansı... ...her zaman veriyor. Doğrudan ekonomik... ...kayıp 9 milyar... ...dolara ulaşmış. E, yene pardon... Yen mi? Yuan değil midir onların şey para birimi? Yuan olması lazım. Yen yani Japon. Doğru, yanlışlık evet, var. Evet. Yani toplam şu anda son kayıp doğrudan ekonomik kayıp. 1 milyar 300 milyon Amerikan doları tutarındaymış. Ama iyi haber de var. Petrolün kapak takılmış şimdilik çalışıyor görünüyor. Meksika körfezinde. Sindir şapka verilen şeyi takmışlar. Çalışıyor diyor. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. 80 günden fazla geçti. Ve bir ara bunu son takmadan önce 60 bin varillik muazzam bir fışkırma oluyor deniyordu. Sonra şimdi şey fotoğraflarında ilk defa bir fışkırma olmayan bir fotoğraf var. El Cezire'den görülüyor ama 2-3 gün dikkatle denememiz gerekir demiş BP. Bu arada tabi Meksika körfezinden gelen haberlerin anlatılması bile zor zararlardan bahsediyorlar. Eğer ağustosta yani kapatılsa bile Durdurulsa bile Ağustos, Eylül ve Ekim'deki asıl fırtına ayları onlar bir tane üçüncü kategoriye giren fırtına, tropik fırtına gelirse her yerde hem petrol hem de o dispersant denilen kimyasal dağıtıcılar olacak. Bu da mesela Güney Louisiana'nın bütün evlerini, yaşama biçimlerini ve atalarından kalan her şeyi mirası filan da kaybedecekleri anlamına gelir diye konuşuyor. Bunu söyleyen adam da Clint Guidry kim diye soracak olursan Amerika'nın o bölgedeki e, hükümetin tayin ettiği kuruluşun başına seçilmiş adam. Yani hı hı. karides toplayıcıları. Hiçbir şekilde şeyleri yok. E, o şey... çalışmamış BP ile çalışmamış ...diğer hepsi iş, iş bulamadıkları için... ...teknelerini temizliğe verdiler ama... ...o girmemiş bu işe... ...çünkü şey diyor... ...ben daha önce petrol işinde çalıştım... ...bunun ne korkunç bir şey olduğunu biliyorum... ...bu riski alamam demiş... ...ve... ...çok ağır şekilde hem hükümeti hem de... ...BP'yi suçlayan bir adam... ...kendisi Clint Guidry... ...Louisiana'da Lafitte'den geliyor... ...ve şey demiş... BP yalan söyledi açıkça başından beri örttü insanların ölümüne sebep oldu tutuklanmalı yargılanmaları gerekir diyor hükümetin de ağır şekilde suçlandığı bir şey okumuş ifade vermiş hükümet önünde ve respiratör, kendi respiratörlerini getirenler bile maskelerini kullanmalarına izin vermemiş BP ya çıkarırsın kullanmazsın ya da bu işe alamazsın demiş. Çünkü görüntü kötü olacak. Yani güvenlik şeyi sonda geliyor. Zaten BBC'nin bütün raporlarında 600'e yakın şey çıkartmış. Rekor. Yüzlerce açık ihlal. Ağır ihlal suçundan. Yargılanmış hatta şey de verilmiş. Cezalandırılmış ama gene de güvenilir. Son derece güvenli ve güvenilir bir kaydımız var diyor BP'de. Bakalım göreceğiz ne olduğunu. Didim'de de bir orman yangını on dekar maki alan yanmış bu sefer. Bak zarar gördü demiyor. Maki olunca ya, Maki zaten biliyorsun. Başbakanımıza söyledi. Söküp atarsın. Nedir ki? Dediğimiz bir şeymiş. Ağaçlıymış onlar falan filan öğrendiydik. Evet bu ayın e, rekorlarından bahsederken bir de geçmişe dönüyoruz işte Afganistan'da en büyük şey ne oldu filan. Hayit illerde 6 ay geçtikten sonra Ocak ayındaki büyük deprem felaketinden hı hı. sonra pek bir şey değişmemiş. Independent gazetesinden gayadığımız gitmiş oluyor. Çadırlarda bekleşiyorlar. Yani düzelme çabaları daha yeni başladı başlayacakmış. Eli kulağındaymış bak. 6 ay sonra haydi. Ee, i̇yi güzel. Birkaç galiba efsiz falan varmış hala. <gülüyor> öyle şeyler duydum ama. 1 milyon kadar galiba. Yani bütün bu paralar nereye gitti diye soracak olursanız... ...cevap orada yani Burada bizde değil diyormuş. Anladım. Belki. İnek içti, geldi. Evet dağa kaçtı. Yandı bitti kilodu. Aynen değil. öyle. Yani Leogan... ...mesela 20 binle 30 bin insan arasında... Ölü olduğu sadece biliniyor. Leogan'ın hemen altından böyle yıkıldığı zaman, e şimdi o şehre bakmışlar ve epipentrit Epi dedikleri işte merkez üssü mü deniyor ona işte merkez or Leogand'da olmuş. Yani yüzde 80, %80 ile yüzde 90'ı şehrin betonarme binaları yerle bir olmuş ve şimdi hala o haldeymiş. Kendin yap kendim pişir filan vaziyetlerindelermiş. Altı aydan sonra insanlar hala büyük bir hayranlık duyuyorlar şey Haiti halkının muazzam direnişi, sebatı ve dini inançlarını da kaybetmemişler. Fakat sonunda hiç para yani birkaç milyon dolar yardım ya gelmiş ya gelmemiş onlarda ne oldu bilinmiyor. Ya akıl almaz bir şey aslında Haitinin. Hayti de dünyanın tarihsiz ülkelerinden biri. Afganistan gibi. Tabi bunu tarihle bağlantılandırmak mümkün mü bilmiyorum. Su ama. Yok ama böyle. şeyden o. İşte ilk köle isyanını yapmalarının bedelini hala ödüyorlar. E tabi. Bağımsızlık özgürlüğün yani, bedeli o kadar ağırdır ki. Hala ve hala ödemeye devam ediyorlar. İlk isyan sonra... ve gerçekten bedelini tarih boyu ödemiş bir ülke Hayti hem sömürülerek ağır bir şekilde ödüyor hem fakirlikle ödüyor hem de fakirliğin ve sömürünün getirdiği bütün o komplikasyonlarla bir kez daha ödüyor zaten. Meksika'dan bir büyük elçisi mi söylemişti? Bir zamanlar gayet lirik bir laf Haiti içinde söylenebilir. Tanrım şeye Amerika'ya ne kadar yakın ve Tanrı'ya ne kadar uzaksın diyordu Meksika için. Haiti içinde öyle bir problem var galiba. Bir miktar. Evet, İsrail'de baskında bazı hatalar yapıldığını kabul etmiş. Ulusal soruşturmasının ilk bölümünü tamamlamış İsrail. Yardım konvoyuna düzenlenen komando saldırısı, cinayetlerle ilgili raporunu açıklamış. Hata varmış Deniz Kuvvetleri. Bu askeri rapor uluslararası da değil, İsrail'in kendisi yapıyor. Hı hı. Direniş ihtimalini yeterince dikkate almayarak hata yaptı. İstihbarat eksikliği de vardı. Bak İsrail kötü istihbarat almış. Ve İHH'lılar söyledi aslında biz direneceğiz dediler dikkate almadılar. Şehit olmaya geldik filan diyorlardı demişler. Asker istihbarat Türkiye veya İHA hakkında istihbarat toplamamış olmasını eleştirmiş. Operasyonel hatalar da var ama hata değil bunlar başarısızlıkmış. İlk ateşi de gemidekiler açtı demişler. Onun bir şeyi yoktu ama belirtisi yok ama böyle işte hatalar vardı ama ceza yok. bir şey Gemiden yok. ateş açıldığını nereden anlamışlar? Yani çünkü gemide hiç sonuç olarak bütün o tartışma bittiğinde gemide silah olmadığı netleşmişti İsrail tarafı açısından da. Yani baskın da gönüllerin vurulması da kaçınılmazdı diyor. Bilmiyorum nereden çıkartmışlar. Bu çok midemi bulandırıyor bu. Tel ilk mavi marmer raporunun çıkması hakikaten... Burada kesmeyi öneriyorum. Kabul edilmiştir. Açık gazete. Bam, bam, bam. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know. Does she need me as she pretends? Is this a game? Well, then will I win? It's a lover's question. I'd like to know. Feel just what I feel And how am I to know It's really real Oh, tell me Well The answer lies Is it in her kiss Or in her eyes Well, it's a lover's question I'd like to know When she's not with me If she's still true to me I'd like to know when we're kissing Does she feel just what I feel And how am I to know it's really real Oh, tell me where the answer lies He is like like like like dinlediğimiz in ikinci buydu Lover". Şey, A Lover's Question İlk çaldığımız şarkı da Ondandı Onu anons etmeyi unuttum Lover Please'di o da Yani programımızı açtığımız parça Her ikisi de Clyde McFatter Öncü rhythm ve blues şarkıcılarından Müzisyenlerinden biri Aynı zamanda da The Drifters Efsanevi The Drifters grubunun da Solistliğini bir süre yapmıştı Bağımsız çalışmaları da var Çok e, iz bırakmış bir müzisyen tarihte ölümü dolayısıyla kendisini anıyoruz... ...1972'de e, bugün ölmüştü... ...1932 doğumlu kendisi 40 yaşında genç bir yaşta hayata veda etmişti... ...ama silinmez bir iz bırakmış olduğunu söyleyebiliriz müzik dünyasına... ...evet Açık Radyo, Açık Gazete ve devam ediyoruz... Dink cinayetinde Dün neler olduğuna bakalım Fazla bir şey oluyor mu bilmiyorum ama Dink cinayetinde O gün samastın saatlerce internette chat yaptığına dair bir Bununla yapı. ilgili aslında Daha önceden de bilgi alınmıştı e, Cinayetten hemen önce bir internet kafeye gidip e, Daha doğrusu internet kafe ve güvenlik şirketi Ve bir, bir, bir garip bir durumlardan Bahsediyoruz Eee bu seferki davada bu kısım öne çıktı. Tabi duruşma sayısı artık onları geçmiş durumda. 14. galiba duruşmaydı bu. olayla ilgili evet, Cavit Kılıç 14. Harcıza İstanbul 14. Harcıza Mahkemesi'nde çok ağır. 14. duruşma mı? 14. Harcı. Ağır... İkisi, de, İkisi de, de 14. Evet. Pardon kestim ben. Yo, yani e, girdiği internet kafenin sahibi polis Cavit Kılıç. E, tanık olarak dinlendi. Yalnız daha önce cinayetten önce verdiği ifadeyle bu ifade arasında bazı çelişkiler vardı. Bu konuda dinkin avukatları da çeşitli sorular sordular ama e, bir şey çıkmış gibi değil. E, verdiği ifade, yeni ifadesi olaydan önce kafede iki buçuk saat biriyle yazıştı, birileriyle yazıştı. Çıktıktan sonra silah gel, silah sesi geldi. Camdan baktım, birini öldürdüm diye bağırarak koşuyordu. Diyor. E, daha önce ilan vermek üzere Agos'a gittiğini. ...söylüyor. E, ve Dink'i de... ...orada gördüğünü de söylüyor. E, bu arada bilgisayar hard diskleri... ...kopyalanmıştı. Bu... ...Samast'ın kimlerle konuştuğu, ne konuştuğu... ...vesaire hala ortaya çıkmış değil... ...geçen bunca zamana rağmen. Bu da e, bir başka... ...garip durum olarak ortada. E, bu ilk ifadeyle ikinci ifade... ...arasındaki çelişkilerin neden olduğu... ...belli değil, hatırlamıyorum diyor. Ne söyleyip... ...ne söylemediğimi de hatırlamıyorum diyor. E, polis memuru olması... Ee, ...internet kafenin internet kafe dışında pek çok iş yapması falan gibi böyle garip garip bir sürü durumdan e, bahsediliyor. Bunların ne anlama geldiğine dair hiçbir şey söyleyebilmek mümkün değil. Ama e, parçaların hala havada olduğunu söyleyebilmek gayet mümkün. E, yani adalet kısmı gerçekten e, mümkün olamayacakmış gibi görünüyor artık Hrant cinayetiyle ilgili. Yıllar geçti. Hala daha devletle bağlarına dair çok net e, elde bir sürü şey olmasına rağmen... Mevzu üç aşağı beş yukarı O gün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel. Evet, Etrafında evet. dönmeye devam ediyor. Ve yani Kılıç'ın anlatımları üzerine bu Dink ailesi avukatlarından ince iş bulur. Gördüğün kişinin Dink olduğunu nasıl anladın diye sorunca gazetede resimlerini gördükten sonra anladım diye cevap vermiş. Ama daha önceki ifadesinde Dink'i iyi tanırım demişti. Şimdi bu Kılıç'ın ifadelerinde bu kadar... Önemli bir çelişkiler, zincirine rastlanması üzerine yani hiçbir şekilde birbirini, birbirini tutmayan şeyler var. E, mahkeme bunları, bu çelişkileri dikkate almıyor mu acaba? Ne yapıyor bu durumda? Ya, mahkemeyi yanıltmak gibi bir durum ortaya çıkmıyor Ortaya mu? çıkmıyor çünkü daha önceki ifadesini hatırlamadığını zaten söylüyor. Çok vakit geçtiği için de çok fazla Ama söyleyecek bir şey kalmıyor. Ama kayıtlar var. Kayıtlarda onlar Öyle mi demiş deyip geçebileceği bir durum Anladığım kadarıyla <gülüyor> Zaten tanık ee, yani Herhangi bir sanıklık yok ortada O yüzden Ama çok... tanıklar sanık olamaz mı Bu durumda çelişkili ifade verip Mahkemeyi böylesine Hayati hayat memat Meselesi olan bir davada Özellikle yanıtmak Bilemiyorum neyse <gülüyor> ee, Bu arada e, cinayetten sonra Niye camına e, Hepimiz türküz yazan yazılar yazdığını ise şu şekilde açıkladı. İnternet kafe sahibi polis. Ee, Ermeni, hepimiz Ermeniyiz diye yürüyenler vardı. Camları taşladılar her tarafı kırdılar. Ki böyle bir şey benim hatırladığım kadarıyla hiç olmadı. Ha, hiç olmadı evet. Yani, değil mi? Kaçırdığımız herhangi bir eylem var mı diye ben düşündüm bunu okuduğumda ama... E, ...hatırladığım kadarıyla böyle bir şey hiç olmadı. E, bu sebeple tepki duyduğundan böyle bir yazı astığını söylüyor... <gülüyor> babasıyla bu işlere girmiş bu Ölen demiş. kişinin kim olduğu beni ilgilendirmiyor Diye cevap vermiş Tabii, Ölenle alakası yok konunun onun açısından Temizlik hizmetleri Güvenlik sistemleri danışmanlık Ticaret ve internet kafecilik Yapıyorlarmış babasıyla birlikte polisliğin yanında 2004-2008 yılları arasında Açık kalmış bu şirket ee, Ve e, Agos'a gitme sebebi ise Mezar temizliği ile ilgili ilan vermek ne demek o hiç anlayamadım Ama herhalde Bunlar... Temizlik şirketi ya mezarlığı temizleyecekler. Mezarlık temizliğiyle yani. ilgili ilan mı vereceklermiş gazeteler? Evet. Mezar temizlenir gibi. Yani böyle bir iş kolu da vardır herhalde. Yani şüpheden sormuyorum. Hakikaten anlamadığımdan bu kısmı. Ee, durum bu. Yani herhangi bir gelişme yok. Tekrardan ertelendi. Ve e, bu arada ile ilgili de e, bir gelişme oldu. Erhan Tuncel'in durumuyla ilgili. Jandarma. İstihbarat değil, jandarma genel komutanlığı Erhan Tuncel'in bir muhbir olmadığını, ona herhangi bir kod numarası verilmediğini ve hiçbir ödeme yapılmadığını açıkladı mahkemeye. Bu durumda Erhan Tuncel'in bu bilgileri nereden aldığı, neden verdiği, verdiği kişilerin kim olduğu, bu kişilerin bu bilgilerle ne yaptığı falan gibi böyle bambaşka bir dünyaya çıkıyoruz. Çünkü jandarma istihbarattan ve polis istihbarattan pek çok kişiyle bağlantısı olduğu çok net ortada. Konuştuğu ortada, bu konuda bilgiler verdiğine dair kayıtlar var. Ee, bunlar ne manaya geliyor? Herhalde bunları çözmek mahkemenin işi oluyor değil mi bu durumda? Evet, mahkemenin işi zor. Yani mahkemenin işi zor ama bu şekilde işleyen şöyle... bir davada da bu işin çözülebilme ihtimali de çok kolay değil diyelim en azından. Çünkü 3,5 yıl oldu. Ee, yani artık her şeyin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı, herhalde o dönem görev alanların yer değiştirdiği emekli olduğu, kimin nerede, ne şekilde görev aldığına dair işlerin iyice karıştı ve sürecin gittikçe uzaya uzaya devam ettiği bir durum yaşıyoruz. Hakikaten Hrant cinayetinde bir adalet noktasına varılması ailenin adalet yerini buldu diyebilmesi ihtimali galiba çok zor gibi görünüyor. Evet yani olayın Türkiye'ye verdiği zarar ortadadır. Tahliyemi talep ediyorum Türkiye'ye. Ben ...prestij kazandırdım diye konuşup... ...tahliye et, talep eden... ...tutuklu sanık Erhan Tuncel var. Evet. Ee, duruşma öncesi... ...Beşiktaş Meydanı'nda toplanan... ...Hrant'ın arkadaşları grubu üyesi bir grup... ...Faşizme inat... ...Kardeşimizsin. Kardeşimsin Hrant. Hrant. Kardeşimsin Hrant. Sloganları atarak adliye önüne kadar yürüyor... Rakel Dink de yaptığı bir açıklamada eşi Rakel Dink gazeteci ve insan hakları mücadelecisi Rand Dink'in eşi Rakel Dink yaptığı açıklamada geçen ay intihar eden avukatlardan Dink ailesinin avukatlarından Hakan Karadağ'la ilgili olarak da aramızda olmayışı bizim için çok acı bugün o olmadan yapılan ilk mahkememiz. O ilk günden beri bizimle birlikte kendi payını kendi katkısını koydu. Yanımızda bulundu. Ailesine, dostlarına, iş arkadaşlarına ve hepimize kutsal ruhun tesellisini diliyorum. Özellikle annesi için çok üzgünüm demiş. Ve adalet beklentisinin zayıfladığına dair de, işte grup adına açıklama yapan Bülent Aydın da Barbaros Meydanı'nda, Adalet beklentilerini zayıfladığını, Dink için adalet istemeye devam edeceklerini söylemişler. Gazeteci oral çalışmalarda protestoya katılanlar arasında cinayetin arkasındaki güçlerin aydınlatılamadığını belirtmiş. Gelinen duruma ilişkin bir soruyu da Raker Dink nasıl cevaplamış? Eşi. Her Öyle şey demiş. ortada demiş. Ee, her şey ortada, hakikaten. Yani davaya dair kimin kimle görüşüne dair bütün deliller 3 aşağı beş yukarı dava açılmadan önce ve davanın ilk başlangıç sürecinde ortada olduğu için e, yani iyi kötü bunları bile sorabiliyor herhangi biri benim gibi işte ne oldu peki o zaman bu istihbaratları kime verdi kim niye aldı bu telefon görüşmeleri ne manaya geliyor falan bunların hiçbirinin önemi yok galiba geliyor bir tane resmi yazı 3 yıl sonra Efenin bizde bir alakası yoktur diyor ve bu konu kapanıyor mu yani. Evet öyle görünüyor maalesef yani ilk ağızda başbakanın o cinayetin hemen üstüne yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. Ee, özellikle şey yakalandıktan sonra o zamanki adıyla O.S. Yani o ibareyle söyleniyordu sonradan o gün Samast oldu işte şeyden yaşı tutunca. ...bunun peşini sonuna kadar bırakmadan gideceğiz diye konuşmuş olduğunu hatırlıyorum hı hı. başbakanın ama hepimizin içinde sanıyorum bir tereddütte vardı acaba sonuna kadar gidilmesi mümkün mü Türkiye'de pek çok eski deneyimi eski yaşamış olaydan onların deneyimine dayanarak ve galiba başbakan diye bir haklı çıkıyoruz eşin kötüsü. Şin kötüsü evet. Yani haklı çıkmamak hakikaten e, yelenebilecek bir durumdu. Ve Türkiye'de bir şeylerin gerçekten değişiyor olduğuna dair de önemli bir nokta oldurdu ama galiba haklı e, çıktık veya da çıkıyoruz. Evet yani bu Türk doktorlarının, mühendislerinin, iş adamlarının, mucitlerinin, bilim insanlarının başarısıyla orantılı bir gelişme değil sadece. Biraz da <gülüyor> adaletin sağlanması lazım. Adalet mülkün temelidir diyorlar ama her zaman inandırıcı değil. Bu o mahkemede de yazıyor değil mi 14. Hı hı. Ağır cezada da yazıyor orada. <gülüyor> Pano'nun üzerinde. Evet ülkenin temeli ama adalet sağlanıyor mu? Çok tartışılabilecek bir durum. Bu arada şey iddianamesi var. Askeri savcının iddianamesi Albay Çiçek hakkındaki iddianamesini tamamlamış. Islak imza diye tarihe geçecek herhalde o da. Demokrasiye müdahale planını terfi ettirilemedi terfi ettirilmediği için kendi hazırladı. Çiçek tek başına yaptı diyor askeri savcı iddianamesi. Askeri soruşturma da zaten hükümet yaptı, askeride sorun yoktu diyordu şeyde İsrail'in <gülüyor> raporunda. Hı hı. Burada da askeri hesapcılık, evet ıslak imza ona ait ama kendisi terfi ettirilmediği için yapıldı ıslak imza onun. Diyor. Öfkeyle yaptı, terfi ettirilmediği için kendi kendine iş yaptı, üstleriyle hiç ilgisi yok diye geçiyor. Ee, burada şimdi iki şey bir yerde söylemek lazım herhalde. Birincisi Dursun Çiçek'in masum olduğuna dair ve mahkemenin satılmış tırnak içi söylüyorum bu masum ve satılmışı dair pek çok pek çok şey okuyabilmek veya dinleyebilmek duyabilmek mümkün. Dursun Çiçek'in üzerine suç atılı hiçbir şeyle hiçbir alakası olmayan bir insan olduğuna dair son şovu bayağı uzun uzun gazetelerde yer aldı işte kızı. Çıktı uzun uzun konuştu avukatı olarak ee, Bunun dışında imza makineleri getirildi Bakın her imza taklit edilebilir Vesaire diye ee, Bunları seyrederken bir yandan Bu sefer askeri savcılıktan Çiçeğin ihraç edilmesi gerektiğine dair Bir iddianame çıktı Ve üstüne üstlük Çiçeğin bu e, işi yapan kişi olduğunu söylüyor bu iddianame Şimdi bu durumda Askeri e, savcılığın da mı AKP'nin güdümüne girdiğini Düşünmeye başlamamız lazım Çünkü Hani mesela anayasa tartışmalarında atlıyorum ama aslında bağlantılı anayasa tartışmalarında yine aynı şey yaşandı. Anayasa mahkemesine götürülmesi gerekiyordu bu işin. Çünkü e, devletin e, değiştirilemez e, niteliğine yönelik bir saldırıydı bu anayasa paketi. Şimdi anayasa mahkemesi öyle olmadığına karar verdi. Şimdi bu durumda anayasa mahkemesi AKP'nin güdümüne girmiş midir? Yok girmediyse hala niye bunu konuşuyoruz belli değil. Ama e, Dursun Çiçek'in durumuyla ilgili de aynısı devam ediyor. Dursun Çiçek. Hiçbir suça karışmamış temiz bir subay e, kimi gazetelere ve kimi yayın organlarına ve kim politik görüşlere göre. E, ama bir yandan şimdi askeri savcılık da bunu söyledi. Ne yapacağız kısmı ortada koca bir boşluk olarak duruyor. Ama tabi askeri savcılığın yaptıysa başka garip durum. Askeriye gibi bir yerde e, bir subayın üstüne rütbeli bir subayın e, kendi kendine iş yaptığını iddia ediyor. Askeri savcılık diyor ki, üstleriyle hiçbir alakası yok hatta üstleri mağdurdur bu olan bitenden. Albay Çiçek kendi kendine sinirlenmiştir. Terfi olamadığından böyle plan yazmıştır diyor. Sinirlenince plan yazmak ne demek? Bu planı hangi askerlerle uygulayacaktı falan gibi bir şey. Anladığım kadarıyla yok öyle delirmiş plan öyle. yazmış. Evet, Demin ki şeydeki gibi işte. Aynı Hrant Dink cinayetinde görüldüğü gibi bir mantık var burada da. Hükmedilecek hapis cezasının süresine göre veya takdiren şüpheli askeri savcılık ceza kanununun 30. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmalıdır diyor yani bir yazıda öngörülen ve feda gerçek feda edilme olabilir mi? bu insanın feda edilmesi yani baştan beri tartışılan da buydu Dursun Çiçeği'nde ben öyle onurlu intihar falan etmem demiş olmasının e, başkalarının da ismini verebileceğine böyle fantastik bir haberler dünyasında yaşıyoruz ya gerçeklik olmayınca geriye bu kalıyor. Evet benden Onur intiharı beklemeyin sözü vardı. Sabit olan eylemiyle şüphelinin, Türk Silahlı Kuvvetler personelinin komuta kademesine olan güven hissini yok etmeyi amaçladığı kanaatine varmış askeri savcılık. Ee, yani bunlar ağır suçlamalar bir yandan da bir subay için. Ee, nasıl oldu bu iş belli değil ama e, benim daha garip bulduğum şey üstlerinin bu işten nasıl mağdur olduğunun savcılık e, İddianamesine girebilmiş olması Çünkü hani Olsa olsa davayla ilişkili değil yoktuğum. Olabilirler tamam üstlerinin haberi olmadığına Kanaat getirdiyse askeri savcılık Herhalde şöyle diyebilir üstleri Olayla ilişkili değildir Diyebilir ve ayrıca bir ceza davası açması Gerekir çünkü altındaki askerler Kafasına göre hükümeti devirmek üzere Ya da kimi azınlık gruplarına Bombalı saldırılar planlamak gibi işler yapıyorsa Bir zahmet haberi olması gerekir Üstlerin Yoksa nasıl mağdur olurlar orasını bilmiyorum ama şunu söylüyor iddianame. Şüphelilerin atılış suçları işleyip işlemediği yapılacak hoğuşturma sonucunda mevcut deliller adil tarafsız ve bağımsız şekilde değerlendirilince kuşku bulunmayan mahkemece verilecek karar da ortaya çıkacaktır diyor. Ama diyor kamu davası açılması aşamasına gelinmiş olması ile kişiler yönünden mağduriyet oluşturma unsurunun gerçekleştiği kabul edilmiştir diyor. Böyle. Yani Dursun Çiçek'in Durumuyla ilgili daha doğrusu e, Operasyon planladığı operasyon Ve bu operasyonun çevresinde Neler olup bittiği ve kimler tarafından Planlandığı kısmı ise bir başka Havada kalan olay gibi görünüyor Şu anda Evet Yargıtay Başkanı Gerçeker'de Anayasa değişikliğine ilişkin kararı Nedeniyle anayasa Mahkemesini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Barış ve Demokrasi Partisi ve Yarsav'a katılmış. Yargıtlar ve Savcılar Derneği'nin onun adı. Evet. Gerçek er, iptal edilen kısımlar yeterli değil. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili maddelerin tümünün iptali gerekirdi demiş. Ne diyorsun buna? Yargıtay Başkanı haklı mı? Haklıdır. Yani bir kere öncelikle Yargıtay Başkanı olduğu için haklıdır. Ben ama anlayamadım bu iş. Yani e, herkes yorum yapabiliyor değil mi bu konularda? Evet öyle oldu anladığım kadarıyla. Yani herhangi bir mahkeme kararıyla ilgili ne zaman yorum yapmaya kalksak ağzımıza baya e, dolma falan tıkılıyor çünkü. Hani efendim karar verilmiş yüce mahkemenin takdiri falan filan diye devam eden hikaye. Ve bu kadar yoğun tartışılan ve bunca çevresinde artık söylenmedik herhangi bir argüman kalmamış olumlu ya da olumsuz bir konuyla ilgili... Ee, Anayasa Mahkemesi karar aldıktan sonra çıkıp Yargıtay Başkanı'nın geçtim yer sabah o çok önemli değil yani sonuçta bir vakıf yani sonuçta bir, bir çeşit örgütlenme olabilir sivil örgütlenmeler dernek yani. dernek yani. vakıf neyse hani dernekler kanununa vakıflar kanunu tabi bir örgüt ama Yargıtay Başkanı'nın çıkıp kararı beğenmedim daha lazımdı falan filan demesi ee, gerçekten ilginç bir durum değil mi Bununla ilgili bir soruşturma yapılmaz mı Memurların bu konuşmama durumu Sadece e, vezneder memurlarla mı ilgilidir? Çünkü Genelkurmay başkanıysanız car, car car car 3 saat bile konuşabiliyorsunuz Ya da yargıtay başkanıysanız O karar öyle verilmezdi böyle verilmesi lazımdı Gibi bu kadar hassas bir noktada Böyle bir şeyler söyleyebiliyorsunuz Hiçbir soruşturma Bana Konuşturma yastırma, kimisi, araştırma hiçbir şey yok Ne bir etti diyorlar kısacası. Bunu diyorlar mı Yoksa sen mi? Yok yarsav diyor, yarsav kesinlikle yarsav. Başka emine ülkeler. O zaman şu, şunu Hukuk düşüneceğiz? devletin önüne koskocaman bir kaya düşmüştür, metaforda bu. O koskocaman kaya görmezden gelinerek kenarındaki ufak taşlar temizlenmeye çalışılmaktadır. Hukuk devleti ilkesine çok ağır aykırılıkları anayasa mahkemesi görmemiştir diyor. Görmemiş olamayacağına göre bilerek görmediğini varsayabilir miyiz? Ben de evet, şimdi yorum ilerletiyorum. Evet. E peki bu durumda AKP'nin eline geçen kurumlar arasında artık anayasa mahkemesi de var. E şöyle bir yazı geziyor ortalıkta. Ne diyorsun? E bu durumda bu, bu çıkmıyor mu ortaya? düşünmek bile istemiyorum. E artık o zaman koruyacak bir cumhuriyetimiz yok diye yazılar bu arada geziyor. Ee, yeni İstanbul Üniversitesi'nden bir akademisyen Sen e, çok dolaşması olmuşuz. E yok akademik bilgi alıyorum gördüğünüz gibi <gülüyor> İstanbul Üniversitesi'nden bir akademisyen e, diyor ki kendisi artık Cumhuriyet değerlerini korunabilecek bir yanı kalmadı Cumhuriyet değerlerini maalesef bu kararla birlikte artık getirdik. O yüzden bir devrimle yeni bir Cumhuriyet kurmalıyız. diyorlar. Darbeyle demek istiyor. Devrim demiş o Ben dediğini söyleyeyim Ne demek istiyor Bilemiyorum bir halk devriminden bahsediyorsa, e pek hayırlı olsun. Ee, sorun yok. İçeriğine dair konuşabiliriz. Peki şey e, bu arada aslında ya yani anayasa mahkemesi açıkça esasa girerek zaten anayasa suçu işledi. Bunu zaten görmeye herhangi bir yoruma ihtiyaç yok ama onlar öyle düşünmüyorlar. Şimdi e, Ayhan Aktar'ın da ilginç bir yorumu vardı. İlkinci zamanlar başlıklı köşesinde dünkü tarafta, Türk yargı sistemindeki yargıtayın etkisini sağlama almak, bu dönemde devletli takımı için en önemli seçenektir diyor. Hı hı. Aslında Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu'nun ne önemi var? Silivri mahkemelerinin aldığı her karar sonunda yargıtayın önüne gelmeyecek miydi? Orada adalet yerini bulurdu. Yani bir planın, bir düzenli bir ricat diyor. Yani şeye, ah Ahmet Altan'ın Yorumunu beğenmemiş yani fevkalade dağınık oynuyorlar. Kemalist rejimin devlet ricali paniğe kapılmış gözüküyor. İşte önce genelkurmay başkanı sürmekte olan davalara müdahale ederek askeri yargının açık hükmüne rağmen siyasete bulaşarak suç işledi. Ardından da anayasa mahkemesi bizzat başkanının itirafıyla anayasa değişikliklerini yani esasdan incelemeye kalkışarak anayasayı çiğnedi. E, şimdilik diyor e, şeyde solaryum yanı suratlı TV yorumcusunun paşam kahvenizi nasıl alırsınız edasıyla sormuş olduğu çanak soruları. Yiğit Bulut'tan bahsediyoruz yok. E, Uğur Dündar'dan bahsediyoruz. E, tamam. Onlara cevap veren malum paşanın birlikte sürdürdükleri psikolojik operasyon çalışmalarını bir kenara bırakalım ama anayasa mahkemesinin aldığı son kararın oyun disiplininden kopma değil. Askeri terimleri kullanacak olursak tam aksine stratejik bir geri çekilme veya düzenli bir ricat olduğunu düşünüyorum deyip izah ediyor. İşte onun beş maddelik izahının dördüncü bölümü de Yargıtay'ın etkisini sağlama almak diyor. Sonuç olarak da şöyle bağlamış ayanaklar: Anayasa Mahkemesi 2007 yazında verdiği 367 kararı gibi bir karara imza atmaktan kaçındı. Devletimizin esas sahipleri iptalin siyasi sonuçlarından çekindiler Kısacası seçmenin muhtemel isyanı karşısında stratejik bir geri çekilmeyi tercih ettiler Bence durum budur diye bir yorum getirmiş Ayhan Akta İlgiye değer, dikkate değer diye dinleyicilerle paylaşmak istedim bir Diyarbakır'da çoğu çocuk göstericiler polisine çatışmışlar. Böyle de bir haberimiz vardı. Bu haberi her yerde göremiyorsunuz bu arada. Bu da haberin bence diğer kısmı. BBC'den alabiliyoruz bu haberi ama mesela Türkiye'deki anlı tonla gazetenin, internet sitelerinin hiçbirinde böyle bir haber yok. Diyarbakır'da çocuklar çatışıyor. Evet. Polis de çatışıyor. Orada bir şeyler oluyor ama bu olanları görmezsek... Daha müreffeh bir Türkiye'de yaşıyoruz gibi bir hisse kapılıp sonra düşüşümüz daha sert olabiliyor. Keyifli kısmı o herhalde Türkiye medyası. Evet açısından. şöyle bitiyor BBC Türkçenin haberi zaten buradan sonra da ara verelim artık. Ee, kentte iki buçuk saat süren olaylar kontrol altına alınırken ara sokaklara kaçan bazı grupların küçük çaplı gösterileri gece geç saatlere kadar sürdü. Böyle bir manzaradan bahsediyoruz buçuk saat. Ve bahsediyoruz, biz bahsediyoruz. BBC'de bir haber var ama Türkiye'de medya bundan bahsetmiyor. Çünkü görmemeyi tercih ediyor bütün bu olan biteni. Bu çocuklar da yakalanan kısmı terörle mücadele kanunundan terörist olarak yargılanacaklar. Ve yaşlarından büyük cezalara çarptırılma olasılıkları da gayet fazla. Ha bu arada meclisin Temmuz sonuna kadar çalışmasına Hı. dair karar verildi. E, bu da önemli çünkü e, terörle mücadele kanunu mağduru çocuklarla ilgili bir karar alınması ihtimalde var meclis kapanmadan. Aynı zamanda da nükleer ihaleyi bağlamak ihtimalde yükseldi tabii meclisten evet. geçirme. Bir de 2B ile ilgili laflar ediliyor ama onlara şimdi girmeyelim. Onu anlamadık. Onu yani sabah gazetesinde e, yazılar var ama e, evet hakikaten içeriğine girmemek lazım. Çünkü fantazik görünüyor. Kendileri de bağlayamamışlar haberi. E, evet biraz araştırıp ardından haber haline getirip dönme niyetindeyiz. Evet bunu da bildirelim ve miktat kadı olduğunu dinlemeye hazır olalım bakalım ne olacak. Açık gazte. 94.9. Açık gazte. I can't forget her So you even stop trying Oh, you walk the door bir duet dinledik Clyde McFaeter ve Jackie Wilson Rhythm ve Blues dünyasının son derece önemli iki isminin birlikte söylediği bir standart Learning the Blues şarkısıydı. Blues'u öğreniyoruz vaziyeti. Clyde McFathen'in de ölümünün yıl dönümünde size ondan parçalar dinletmeyi de sürdürdük. Bu arada Miktat Kadıoğlu'na bağlanmayı Bağlanmamız mümkün olmadı. Çünkü kendisi bir rahatsız. Hafif bir rahatsızlığı var. Ve dolayısıyla hali hasanatı yok. Dolayısıyla biz devam ediyoruz. Oluşmamıza. Hava durumunu da tahminleri maalesef bu sefer alamayacağız. Belki sonradan tamir etme imkanı buluruz. Bir hı hı. tahmin ekleriz. Ve bu arada da 9'u 12'yi geçiyor saat yani 72 dakikadır. 7 kişinin ölmüş olması lazım hesapça Afganistan savaşında ortalama bir hesapla sivillerde. Ne inanılmaz bir durum aslında değil mi? Gayet sıradan ve gayet gayet normal. Her günümüz böyle geçiyor. Evet ve hiçbir şekilde Afganistan'la ilgili herhangi bir haberi birinci sayfalarında ya da televizyon gazetelerin birinci sayfasında ya da televizyonların haber bültenlerinde bir yerde görüyor musun? Gerek yok işte normal. Yani haber olabilmesi için bir şeyin sıra dışı olması gerekiyor. Sıradan olan hiçbir şey haber olamaz. Evet, çok kötü aslında. Yani dünyanın en yoksul beşinci ülkesinden bahsediyoruz. İkinci en yolsuzluğun, rüşvet ve yolsuzluğun en yüksek olduğu ikinci ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en önemli bir numaralı narko devletinden bahsediyoruz. Uyuşturucu devletinden. Yani... Çok acayip aslında buraya... Neden orada bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri? Neden Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tonlarca NATO ülkesi evlatlarının bir kısmını da oraya gönderip mahvolmasına, psikolojik olarak da fizikman da tahrip olmasına yol açıyor onu da bilmiyoruz tabii. Öyle işte en kötü yıldan bahsediyoruz. Peki en kötü yıl olacak mı diye bakarken de özellikle Arktik ki duruma da biraz baktım. 2007 tam olmayabilir diyorlar. 2007'nin durumu zaten bütün akılları durduran bir şeydi. O yıl Arktik, yani Kuzey Buz Denizi'nde 14 milyon kilometre karelik bir buz alanı kışın sonunda 4 buçuk bile değil 4 milyon 300 bin kilometre kareye düşmüştü Eylül 2007 2007 Eylülünde bunun tabi biraz toparlanması görüldü yani yaz sonu minimumu 4 milyon 700 bin kilometre kareye 2008'de ulaşmış. 2009'da da 5 milyon 400 bin kilometre kare. Bunlar da gene tabi hemen tahmin edilebileceği gibi dikkat edilmiş olabileceği gibi de ikinci ve üçüncü en düşük seviyeler olayların yani 1979'da ilk uydu gözlemleri yapılmaya başladığından beri. Bu arada uydu gözlemleri yapacak şeyi de kesmiş durumda Nato. Aman NASA yani uydulara verilecek hı hı. paraları giderek azaltmış durumda. Bin kişi işten çıkarılıyor evet. zaten. Yani bunları görmeme, duymama, üç maymun oynama şeyi NASA'ya da sirayet etti. Hem de Obama yönetiminde hı hı. insan... NASA'nın bütün sesi kesilmiş durumda doğal olarak. Dehşete kapılıyor. Tam aslında birkaç bahsettiğimiz şeyi burada odaklayabilmek mümkün mü acaba? Birincisi bağımsızlık dediğimiz şeyin, ekonomik bağımsızlık çünkü... Politik bağımsızlık diye bir şey aslında ne var ne de olabilir. Ama ekonomik bağımsızlık dediğimiz şeyin niye önemli olduğu gerek medya gerek bilimsel alanlarda bir daha buradan okunabilir herhalde. Çünkü bir kriz durumunda e, sıkışıp e, atılacak safra haline gelebilirsiniz. Ve geldiğiniz durumdaysa atılmamak için çenenizi kapatıp kenara oturmanız gerekebilir birincisi. E, bu ne kadar demokratik veya ne kadar e, faşizan bir yönetimle ilişkili olduğumuzda da çok alakalı dil kapitalizmde işte Obama güzeli, Bush kötüsü e, sonuç ortada hani bir yandan da akma bu geldi. Evet artık son kalan kaynaklar zaten atmosferin paylaşılması üzerinde çalışıyor. Bir de Türkiye gibi ülkelerde de işte onun etraflı ayrıntısına sonradan girmek üzere şeyi konuşabiliriz sadece i̇şte son kalan kaynaklarda hes diye adlandırılan hidroelektrik santralleri derelerin üzerinde yapmak ve oradan bir şeyler elde etmek bir de ormanlar son kalan ormanları da işte 2B adı altında onları da satıp kar etmek durumda bir vaziyet var böyle aslında genel planlama durumu yani Peki, ne yapalım şimdi? Ee, aslında elimizde birkaç tane daha haber kalmış durumda. Ee, gündemin sıcaklığı, e, hava sıcaklığına yeniliyor zaman zaman. Özellikle yazları haber sayısında bir düşüş yaşanır, rehavet. Ee, elimizdeki haberler şunlar. Ee, birincisi, e, Irak'la bir gerginlik yaşıyoruz işte şu ara. Evet. Aslında Irak'tan bazı talepleri var Türkiye'nin. 248 kişilik bir PKK'lı listesi verildi Kuzey Irak ve e, bu kişilerin teslim edilmesi Türkiye'ye istenildi. E, bunun üzerine Kuzey Irak'tan bu kişiler bizde değil açıklaması geldi. Yani bunu isteyenler de ciddi bir şekilde hemen ya da belli bir zaman içinde teslim edileceğini düşünüyor olabilirler mi sence? Ee, bu 248 kişinin 243'ünü bulabildik, 5'ini göremedik. Ama bunlarla idare edin diye vereceğini mi düşünüyorlar? Nedir yani? Ya şahsi fikrim şu bu konuya dair açıkçası e, bence Türkiye bir günah geçti arıyor. İşte bu 248'i alsak konu kapanacak ah ulan vermiyorlar diyecek bir suçlu lazım. Bence aranan şey bu. Ya bana öyle gibi geldi. Tabii bu benim şahsiyiyorum. Eminim ki hükümetimiz e, bu 248 kişinin sahih yani bir şekilde iade edileceğini ya da teslim edileceğini düşündüğü için istiyordur. E, bence burada çünkü en büyük eksikliğimiz e, bu işler niye yürümüyor ile ilgili artık elimizde bir odak düşmanımız olmaması. Ya yani PKK'yı alamıyorsun düşman diye çünkü e, artık bir realite olarak duruyor işte. E, var. Bunun varoluşunu yok etmekle ilgili nereye adım atılacağına dair de pek alan kalmış gibi görünmüyor. E, bu durumda işte döndük Kuzey'e. Ben böyle anladım. Ama Cabbar Yaver de, Kuzey Irak'taki Peşmerge, Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Cabbar Yaver de, Hürriyet'ten bu, sürmanşet haber bu, okuyoruz. Türkiye'nin iadesini talep ettiği terör örgütü PKK'nın önde gelen 248 yöneticisinin bölgede olmadığını iddia etti diyor. Bu Hürriyet'in haberinden de iddia etti diye bittiğine göre şe haberi pek hı hı. inandırıcı da bulmamış. Yaverin sözlerini. Ee, yok yok inandırıcı falan bulunmadı. Saygı Öztürk mesela e, gazeteci kendisi. Öyle mi? Evet. Gazeteci mi? Evet. Öyle, öyle geçiyor. Yani NTV'nin haberinde gazeteci yazar Saygı Öztürk de Yaverin açıklamasını Öcalan da Suriye'de değildi şeklinde yorumladı. Tankı yığdın mı kapıya bak bakalım orada mı diyeyim görürler. Muhabbeti. Ya özetle son iki haftadır gittikçe şişirilen bir Kuzey Irak ve Kuzey Irak asker sokmakla ilgili bir böyle fantazik durum var. Bunun neye yarayacağı, neyi çözeceği hiçbir şekilde net değil. Çünkü bin kere yaptıkları şey. Ama bu, yani bu araki moda, Pürt sorunu çözme yöntemi silah, dipçik ve böyle bir şeyler. Zaten demokrasi, haklar vesaire gibi konular artık tartışılmıyor. Daha çok tartışılan Irak'a mı girilmeli Irak mı bombalanmalı Iraktan mı teslim almalıyız ee, askeri çözümler ve e, dağdaki militanların indirilmesiyle konunun kapatılacağına dair bir sığ garip bakış açısı hali yani Kürt sorunu diye bir sorun varsa e, ve bu sorunun bir sonucuysa eğer silahlı bir örgütün ortaya çıkması silahlı örgütü yok ediyor olmak sorunu yok ediyor olmakla aynı yere tekabül eder mi sorusu bir İkincisi ise bu yöntemlerin hepsini bin kere denediniz yok edemediniz şimdi niye yok edilecek orası belli değil Böyle iki tane garip soru var ortada. Ee, ama İran özellikle Türkiye sınırına yakın 20 kilometre derinliğindeki alan örgüt militanları tarafından kullanılmaktadır gibi müthiş açıklamalarla e, işte kendimize eğliyoruz herhalde. Ben öyle anlıyorum. Yani yoksa çünkü şu e, yapılan devlet ve hükümet açıklamalarını kimsenin inandırıcı bulduğunu zannetmiyorum. İnanmak istemiyor ise. Tabi inanmak işi kolaylaştırıyor. O yüzden inanmak da istiyor olabilir bir kısım insan. Bunu da anlamak lazım herhalde. Evet şimdi bu bu diyalog ya da diyalog denebilir mi buna bilmiyorum ama bizde yok. Başka yere bakın diye cevap 248 yöneticiyi bize verin. Hayır bizde değil. Onlar Türkiye'de yaşıyor ve suç kapsamında bulunan faaliyetlerde bulunuyorlar demiş. Verilen isimler için Ajans France Presse'den bir haber olarak yansıtıyor bunu Hürriyet öte yandan günlük gazetesi de işin başka bir yönüne parmak basıyor. Türkiye cezaevlerindeki PKK'lı tutuklular 14 Temmuz'dan itibaren mahkemeleri ve yargısal uygulamaları, yargısal uygulama ne demek bilmiyorum. Onları boykot edeceklerini açıklamışlar. Tutuklular adına aileleri aracılığıyla yapılan açıklamada son dönemlerde Kürtlere yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla böyle bir karar alındığı açıklanmış ama günlük gazetesinin asıl manşet haberi ise sırrı sakın bir BDP milletvekili sırrı sakıkın bir dem, demeci e, hükümetin Kürt sorununun savaşla çöz Kürt sorununun savaşla çözme ısrarını eleştirmiş. Hı hı. Sırrı Sakık ve Türkiye'ye barışı getirecek tek kişi PKK lideri Abdullah Öcalan'dır demiş. Sakık devlete Öcalan'a kulak ver çağrısında bulunmuş. Yani aslında çözümün ne olup ne olmadığına dair sırrı sakın söyleyecekleri olması çok normal. Bizim söyleyecek bir şeyimiz olmaması da çok normal herhalde. E, ya ortada sorunun tanımından öte e, zaten gidişatın ne tarafa doğru olduğuna dair beni daha çok endişelendiğim şey o. Gittikçe daha fazla postal, silah, tüfek ve tanktan bahseder bir medya var e, ve genellikle bolduğu zaman Türkiye'de barışla ilgili konuşmak zaten marjinal bir iş haline alıveriyor hızla. Sırıza evet, ki ayrıca Cizre ve Şemdinli'de yaşamını yitiren ...HPG'lilerin cenazelerine yapılan işkencelerin insanlık suçu ve savaşın ahlakına aykırı olduğunu belirtmiş. Cenazelerine işkenceler yapılıyor bunu hangi Müslüman yapıyor siz böyle mi Müslümansınız demiş. Şimdi Başbakan'ın önündeki resimler diye de bir haber var. Bu da bu haberin devamı olarak okunabilir. O da Taraf Gazetesi'nde. BDP lideri Demirtaş'ın gönderdiği bir CD söz konusu. Çatışmalarda öldürülen PKK'lıların cenazelerine işkence yapıldığına dair görüntü ve fotoğrafları hem Başbakanlığa hem de genel kurmaya göndermiş hı hı. BDP. <gülüyor> Gümüşhane'de öldürülen Özgür Daha'n ve 5 yıl önce Batman'da yakalandıktan sonra öldürüldüğü ileri sürülen, iddia edilen İranlı Abbas Emani'ye ait görüntüler varmış bu CD'lerde. Bu vakaların sıkça yaşandığını biz biliyoruz. Bu insanlık suçuna dair halktan ve ailelerinden özür dilemeyi, sorumluları cezalandırmayı düşünüyor musunuz? Demiş BDP'nin gönderdiği CD'de yer alanlardan PKK'lı Emani iddialara göre özel timler tarafına yakalanmış, sorgulanmış, sonra karakol önündeki aracın yanında öldürülmüş, daha sonra da çatışma bölgesine götürülmüş. Böyle bir dizi fotoğraf var, evet. Oh, Evet bilemiyorum yani. Bu arada çözümün ne olacağına dair ise yine bir Amerika'ya ya bel Bütünüyle bu zaten hani Amerika, silah işte nereye girsek yapacağız bu işi falan muhabbetleri. Hepsi birbiriyle bağlantılı olan muhabbetler. Biri çıktığı anda semptomlardan diğerleri de pıt pıt pıt, pıt çıkıyorlar. Evet, bu bu hastalığın parçaları. Evet. E, yeni heyecanımız dün baya bir kalp çarpıntısı vardı Türkiye'deki medyada. Dışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ABD'nin mevkidaşı Hillary Clinton'la görüştü. Ee, ABD görüşmelerini daha heyecanlı bulanlar için bu görüşme daha uzun sürdü. Daha az heyecanlı bulanlar için daha kısa sürdü. Ben onu anladım. Çünkü 30 dakika ile 45 dakika ve 1 saat diye 3 seçenek var basında. Ee, mesela Hürriyet 1 saat telefonda görüştüler diye veriyor. Yani 1 saat ne görüştüler derseniz e, tabii ki e, zevzek cespler yapmayacağız. E, mesela şu anda benim önümde NTV'ninki açıktı. 45 dakika onlara kalırsa da. İşte yarım saat ile bir saat arasında değişiyor. Clinton'ın PKK konusunda PKK terörist bir örgüttür ve bu durum devam ediyor. ABD'nin terör listesinde kalma durumu sürecektir dediği ve bu konuda güvence verdiği belirtilmiş. E, bu sorunumuzu çözüyor mu? Hayır. Devam ediyorum. Clinton'ın PKK'nın Türkiye, ABD ve İran ortak düşmanı olduğunu ilk kez, bir kez daha pardon ilk kez değilmiş, bir kez daha ifade ettiği ve bu konudaki kararlılıklarını vurguladığı ifade edilmiş. Bu çözüyor mu? Hayır PKK Nereden bölgesen... biliyorsun? Belki bir sürekli Bu şekilde Mesaj üstüne mesaj yağdırılırsa Çözemez mi? Yani her bilgisayar olsaydık binlerce mesajın Gelmesi sonucunda diğer işlemleri yapamayıp Yavaşlayıp sonunda çökebilirdik ama e, Sanmıyorum Bizde bir bilgisayar değil mi? Yok Abi. insanın daha çok işte bu olmaması için Bir spam filtresi var e, Ve bu filtre sayesinde duyarsızlaşıyor zaten Duymaz hale geliyor ve rahatlıyor konuyla ilgili Ayrıca o bayan Clinton'ın, Clinton hanımefendinin değilim. Değil. Bayan Hilary. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> sabıkası yok mu daha? Geçen hafta Ermeni soykırım müzesini ve anıtını ziyaret evet. etmedi mi? Güvenemeyeceğiz galiba. <gülüyor> ya Daha da komi... E bu haberde yok mesela ama televizyonlardaki e, gördüğüm iki haberde bir tane de okuduğum haberde şöyle şeylerden bahsediyordu. Görüşme sırasında işte e, terör sorunu, Azerbaycan, Balkanlar, Orta Doğu, İsrail ilişkileri ve ve ve, ve görüşüldü diye. Yani bunlar niye telefon açıp bunları birbirleriyle konuşuyorlar bilmiyorum. Dertleşmişlerdir yani, birbirlerini. Ama yani Hı. hani bilmem. <gülüyor> Yani özleyebilirler, görüşebilirler Bunların hiçbir sorun değil Hatta arkadaş olabilirler Pazarları kahvaltıya gidilebilir, gelinebilir Ailecek görüşülebilir Bunların hiçbir bizi bağlamaz ama e, şu Telefon görüşmesini o zaman biz ciddi bir e, diplomasi işi olarak algılamamalıyız değil mi? Bu o, durumda Evet, haklısın Yani hani Çünkü öyle bir veriyorlar ki haberleri Vallahi çözüm geliyor galiba. Oldu oldu bu PKK işi bitiyor. Kürt sorunu diye bir şey yokmuş falan diye bir yere varacağız ve mutlu yaşayacağız ondan sonra zannediyor bir kısım Türkiye'li. TRT'den de bir Almanca şarkıya yasak gelmiş ama ırkçılık değil merak etmeyin. Tamamen sıkıcılık ve bürokrasiden <gülüyor> üzülecek bir şey yok. Ee, bir albüm çıkmış. Alex'in yeni albümü diyor. Ee, soyadını arıyorum şu anda. Alex'in Alex, Alex Tatarya'nın izadlı albümü. 29 Haziran'da da TRT'ye yollanmış. Burukacı adlı bir parça varmış sizde. Herhalde adı Buruk Acı değil Ermenice olmalı. Çünkü Ermenice olduğu için TRT'de yayınlanamıyor. Aslında Ermenice olduğu için değil efendim. Tamamıyla devlet dediğimiz şeyin niye fena halde ortadan kaldırılması gerektiğine dair bir dipnot haberi bu. Yabancı sözler içermesi ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ve iki Nusra noterden tasdik olmaması sebebiyle TRT'de yayınlanamıyor. TRT'de parçanın yayınlanması için ya Türkçe olup anlaşılması yok eğer Türkçe değil ise yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, iki nüsa noterde tasdik edilmesi ve TRT'ye sunulması gerekiyormuş. Aksi takdirde e, TRT'de Türkçe dışında bir dilde şarkı yayınlamak mümkün değilmiş. Konunun Ermenice ile alakası yokmuş. Hı. Popüler Müzik Denetleme Kurulu kriterlerinin açıklamalarına göre. Bir yayınımızın Heh. daha burada. Sonuna gelmiş. Gerçekten nefesin evet. sonuna geldim ama. <gülüyor> Araya ara vereceğiz şimdi. Arayı takipte? bir konuğumuz olacak. Bugün ve yarın. Yılmaz Akyüz. Doktor Yılmaz Akyüz. Kendisi uluslararası iktisat alanında bir, önce Birleşmiş Milletler'de UNTAD'da uzun yıllar görev yapmıştı. Daha önce Mektebi mülkiye Şahane'den yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ankara'dan orada ayrıldıktan sonra da 1980 darbesinin arkasında gitti ve uzun süre Birleşmiş Milletler UNTAD'da çalıştı. Şimdi de bir e, Gelişme yolundaki ülkelerin iktisadi durumuyla ilgili bir ku kuruluşun, think tank'in düşünce kuruluşunun da baş iktisatçısı olarak çalışıyor. Kendisiyle Hasan Ersel bu sıralarda açık gazetede taşeron kullanıyoruz Görmüş olabileceğiniz gibi önce Ali Bilge'nin <gülüyor> uluslararası bağlantılarına... <tanıklarla, gülüyor> İkişer günlük programlar halinde getirdik Timur Kur'an ve Ali Akarci şimdi de Yılmaz Akgüz'ü Hasan Ersel tam mülkiyeden de meslektaşını burada bizim açık gazete adına sorguladı ve dünya ekonomik krizi devam etmekte de malum biliyorsunuz ve her an ağır şekilde geri dönebileceği korkusuyla çalkanıyor dünya. İşte onun çeşitli boyutları üzerinde işte Çin Amerika'nın yerini alabilir mi? Almanya'nın sorumluluğu nedir? En büyük problem Almanya'da mı? IMF devam etmeli mi? Dünya Bankası miadını doldurdu mu artık diye rafa mı kaldırılmalı şeklindeki ilginç bir bu konunun en merkezinde bulunan insanlardan biriyle dünya ekonomik krizini iki gün boyunca konuşacağız. Birinci bölümü birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete'deyiz. Konuğumuz Yılmaz Akgüz. Şimdi salt Center'da, değil mi? Ee, daha evvel, Onkutak'taydı. Ondan çok daha önce de e, beraberdik Mülkiye'de. Evet. Evet, e, bu e, dünya krizini konuşalım. E, konuşalım, evet. evet. Şimdi bir kere... Ne olup bitiyor? Bir ona bakalım. Sonra da bence ileriye doğru e, bakalım. Ne oldu bir, e, ikinci bir dip olur diyenler var. Sonra ülkelerin zaman içinde farklı şekillerde ve farklı hızlarda etkilendiği gözleniyor. Değerlendirmenin nasıl bakıyorsun bu olay? Ya yani aslında neden olduğu az çok biliniyor. E, nasıl etkilen, etkilediği krizin ...daha az biliniyor. Ve uzun dönemde ne olacağı... ...daha da az <gülüyor> biliniyor. Ee, şimdi şu bir gerçek... ...2002'den... ...2008'e kadar... ...dünya ekonomisi hakikaten... ...çok uzun zamandır... ...görünmeyen bir... ...performans gösterdi. Ee, ve böyle en... ...iktisat politikası ya da... ...yapısal sorunları... ...en... Kötü olan diyeyim Türkiye'de çok iyi olmayan ülkelerde de herkes büyük çok yükünçtir Afrika Latin Amerika Asya zaten büyüyordu ve böyle bir, bir şekilde bir konverjans bir birlikte bir gitme olayı oldu ve insana şey diye düşünmeye başladı. Bu, artık bu ekonomik konjonktürdeki iniş çıkışlar hmm. bitirdik. Artık önümüz tamamen açık. Bundan sonra İlelebet gideceğiz, büyüyeceğiz. Diye. Yok birkaç kişi. Bir, bunun içinde biz de biraz unuttatlı varız. 2003 yılından. Bu bir balondur. Ve bu balon tabii e, sonuna kadar gitmez. Ve bir süre sonra e, patlayacak. Tabii bunun ne zaman, neden, nasıl patlayacağını söylemek mümkün değil. Ama bazı şeylerin sürebileceğini ya da süremeyeceğini kestirebiliyorsun İkizat. Yani sen de bilirsin bunu. Hı -hı. Ama ne kadar sürer bir sürü. Süremez dediği bir şeyler de 10-15 sürdü biliyorsunuz evet, evet, yani. Evet. Onun için şimdi bundan bundan sonra ne olacak ya da şş, kriz olunca ne oldu? Kriz olunca bir kere çok asimetrik etkiler oldu. Yani bazı ülkeler %7, %8, %9 hatta büyükken bazı ülkeler yüzde 10, 10, 12 vesaire küçüldü ve ee, bu birlikte giriş halinden bozuldu. Halinden bozuldu. Şimdi uzun vadede buna geri mi döneceğiz? Yani tekrar şöyle evet. bir e, ayrışma oldu. Bundan sonra tekrar bir yakınsama olacak mı? Bütün ülkeler yine yani bir iki sene içinde toparlanıp birlikte hızla büyüyecekler mi? Yoksa bundan sonra başka şeyler mi olacak? Bence şu andaki soru o. Bu kısa dönemli sorudan da önemli bu soru. Evet. Benim e, gördüğüm e, finans etkisi bu Lemon kardeşlerin e, çöktüğü e, 2007 pardon 2008, 2008 8 Eylül'ü Eylül arkasındaki 3 ay dışında finans etkisi bence olumlu oldu. Hı hı. Olumlu oldu. Neden? O Raymond Brothers'ı çöktükten sonra bir para kaçışı olmaya başladı. E, Asyada da böyle çok küçük rezervi olan Hindistan, Çin gibi ülkelerde e, şeyler e, sermaye piyasası düştü, borsalar düştü falan. Fakat çok Hızlı Amerikan Federal Reservin hızla hızlı bir likitte artışı ee, Bir noktada krizin nedenlerini, nedenini e, oluşturan koşulu tekrar yarattı. Yani aşırı likitte evet. durumu. Yani evet, kriz Likitte yüzünden yani. çıktı, likitte evet. tedavi edildi. Evet, <gülüyor> aynı. Yani bu çok para fazla para basıldığı işte şey e, pompalandı bu e, gayrimenkul şuna buna. Ondan sonra bunu, e, kriz çıkınca bunu daha fazla para basarak ama bunu başka yere bu sefer pompalıyorlar. Evet. Yani bu e, alacaklara pompalıyorlar e, ve bu e, üçüncü dünyanın çok işleyeni. Üçüncü dünya bizim unuttuğumuz biter mi bu e, belki? İkinci dünya kayboldu, üçüncüsü nerede kaldı ama <gülüyor> e, benim çalıştığım güney merkezi dediğimiz yerde üçüncü dünya karımı hala e, bu e, işte gelişmekte olan ülkeler için kullanıyor. Şimdi bunlar bu işten çok faydalanıyor Yani düşünün şimdi, Hindistan'da, Türkiye'de böyle borsa yerlerden gelip bilmem neye çıktı, ekonomik daralmaktayken Öyle. borsalar Değer kazanmaya başladı, dövizler değer kazanmaya başladı ve Hindistan, Çin gibi bazı ülkelerde bir yeni balon, kriz içinde bir balon oldu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla finans etkisi çok önemli değildi. Çok fazla yabancı sermaye bağlı ülkelerde biraz oldu. Mesela Türkiye'de olmadı o kadar. Sabah Doğru. Avrupa'da oldu. Doğru. Türkiye'de evet. olmadı. O, olmadı. O, o Türkiye'nin tabii şey tabi şeyi Yani bir miktar geri ödemeye oldu. Evet. Fakat e, bazıları da istatistik görünümü öyle. Evet. Bir yerlerden bize para geliyor. anlaşılmadı galiba. Neden geliyor? Nereden geliyor? Evet. Yani e, o o orada bir tartışma var. Fakat olmadı. E, Doğu Avrupa'da yeni üyelerde falan oldu. Fakat özellikle finans etkisi üçüncü dünya ülkelerinin üzerinde olumsuz olmadı. Bunun. bunun nedeni de krize müdahalenin biçimidir. Bence. Evet. Şimdi bu önemli çünkü bunun orta vadeli çok önemli sonuçları var bence. <gülüyor> çünkü bunu uzun vadede sürdüremezsin. Evet. Fakat ticaret etkisi çok önemli oldu. Ticaret etkisi çok önemli oldu. Ve ilginçti en çok başarılı ülkeler en fazla etkilenen ülkeler oldu. Hı hı. Mesela ben bir Asya için bir yazı yazdım, bir araştırma. Mesela Çin, miliger'in 6 puanı kadar bir azalış tahmin ediyoruz. Çin'in ilacatı, V olarak 125 büyümüş 2002'den 2008'e kadar, 2007'ye kadar ve aniden çifthanele küçülme başlıyor. Hı -hı. Çok ciddi bir etki. Ee, ve e, bu ticaret etkisi çok önemli. İkincisi e, bu ticaret eskisi katlanarak gidiyor çünkü bu e, global üretim networkleri denen olay. Evet. Yani ticaret e, mallar para gibi artık dolaşıyor dünyayı. Yani bilmem A malının bir bir parçası şurada üretiliyor. 5 o, o o parça B ülkesine gidiyor. B ülkesine ona bilmem şu kadar ekleniyor. C'ye gidiyor. C'den Amerika'ya gidiyor. Şimdi birkaç kere aynı mal ticareti azalmış oluyor. Şimdi çok iyi geçmedi dünya ticareti %10'un üzerinde daraladı reel olarak dünya geliri o kadar daralmadı. Ha. Bu bir muamma. Oysa ki Bence bir bu o, global üretim networklarının etkisi var. Bu çift sayma. Çift, çift sayma. Tabii i̇kinci bir olay var. Şu ben hmm. bunu e, yeni yaptığım bir araştırmada e, yazdım. Şimdi e, şuna baktım. Harcamaların dolaylı ve dolaysız toplam ithal içeriği. Evet. Ve şunu gördük. E, bir kere, ihracatın ithal içeriği bütün ülkelerde hem tüketimin hem yatırım ithal içeriğinden daha yüksek, Amerika evet. hariç. Evet. Bunu input output tablosu falan kullanarak. İkincisi, özel sektör ithal içeriği dolaylı ve e, dolaysız kamu harcamalarının ithal içeriğinden çok daha fazla. Ne oluyor o zaman? Kriz geldiği zaman özel sektör harcamaları kısırıyor ve aynı oranda kamu harcamanın arttığını düşün. Bu, bu kamu harcaması özel sektör harcamasının yarattığı ithal kısıtması kadar bir ithalat yaratmıyor? Dolayısıyla evet. harcamanın bileşimindeki değişiklik ticaretin aleyin oluyor, ticareti kısıtlıyor. Genişleme döneminde kamu geri çekiliyor, özel sektör harcamanı artmaya başlayınca... bu e, ithalat artmaya başlıyor. Tabii global çoğaltan etkisi bu. Network dediğine bu, bu oldu ve bunu e, insanlar tartışmaya başladı. Fakat bu şey kısmı e, fazla e, şey e, bu, çoğaltan kısmı bilinen bir şey de bu değişik harcama türlerinin ithal içindeki farklılık bu asimetrik davranış asimetrik hareketi bir nedeni konusu fazla dikkat çekmedi. Evet bu ama çok da ilginç bir nokta. Çünkü sadece biraz daha açalım diye söylüyorum. Aynı anda da aynı miktar özel harcama kısılıp aynı miktarda devlet harcaması arttığında bu anlattığın şey içerisinde gelir artışına da yol açıyor. Tabii. Çünkü o ithalattan evet. doğan etkiyi şey yapıyor. Evet, aynen. Böyle... Aynen. Bu çok önemli bir nokta. Ve bu mesela bakıyorsun ülkenin ithalatı yani diyor ki Amerika Özel sektör tüketimi arttı. Tüketimin Amerika'da ithal içeriği çok yüksek. Çin'in dört misli. Evet. Ve bu bir sorun olacak herhalde. Çünkü Çin ve Amerikan tüketimi birbirine ikame edilebilir değil. Evet. Ticaret açısından. Evet. Ben bunu evet. da evet. Evet. O, o da çok şey önemli yaptım. bir nokta. Ee, özel sektör tüketimi kıstığı ve devlet yaptığı zaman e, Amerikan e, ithalatı azarıyor. Amerika ithalatı azardığı zaman Çin'in ihracatı azarıyor. Çin ihracatının ithal içeriği çok yüksek oluyor. Evet. Bu tefer Vietnam'ın ya da bilmem Singapur'un Çin'e ihracatı azalıyor. Bu sistemi böyle gidiyor. Şimdi e, kısaca bu ticaret kanalı çok önemliydi ve e, bu kanal bence belirtici oldu ekonomilerin şeyinde. Sadece Avrupa ve Türkiye gibi biraz yabancı sermaye çok pahalı ülkelerde e, finans etkisi de bir arada geldi. Fakat ilginçtir tabi bu ticaretin bu ikinci etkisi var. Tüketime etkiliyor. Hı hı. Ticaret çoğaltan ki enesçi çoğaltanla tüketim geri tekrar etkiliyor. Bir de yatırım etkisi çok yüksek. Özellikle e, sanayi malları üreten ülkelerde e, o kesimin, sınav kesimin yatırımları büyük ölçüde ihracata bağlı. İhracat düştüğü zaman yatırım içeride çok etkileniyor. Evet. Ee, bu da da bir çoğaltan etkisi yaratıyor. Mesela benim hesaplamda Çin'in son 50 yıl, son 10 yıldaki büyümesinin %50'si çoğaltan da dahi ticaretle ihracatlar çıkanıyor. Tam %50'si. Şimdi bu tersine döndü ve şu anda Çin'in Büyümesinin 2009 yılında %90'ı falan yatırım, devlet yatırımı müdahalesi oldu. Şimdi bu bir, dolayısıyla bir çeşitlenme oldu, krizin etkisi de bir çeşitlenme oldu. Bunun nedeniyle ticaretindeki ülkelerin değişik başarı, başarısının değişken olması bir de dış sermayeye bağlılık derecesinin değişken olması. Ee, şimdi bunun kısa dönemde ne olacak ee, bunu bir noktada bu Avrupa'daki olay karıştı yani, evet. geçen sene beklenen şey şuydu ya böyle V şeklinde bir şey olacak ki onu çok fazla kişi beklemiyordu evet. ya da böyle U harfi şeklinde dibi biraz uzun bir şey olacaktı ya da böyle hükümetler bu e, müdahalesini erken geri alıp bütçelerini falan konsolide etmeye biraz erken başlar. Bir de, ya da bu stok birikiminden doğan bildiğimiz mekanizmalarda bir de iki çukur olur mu? Fakat kimsenin beklemediği bir şey Avrupa'daki kriz. <gülüyor> Avrupa'daki kriz e, ki şu anda ikili çukurun ihtimalinin yüksek olmasının önemli nedeni e, Avrupa'da kriz. Bundan birkaç sene önce e, özellikle şeyden sonra, Lehman Brothers battıktan sonra e, herkes önümüzdeki 3-5 senede doların artık şeyini yitireceğini düşündü. Bu, bu, bu, bu krizden büyük bir ihtimal edelim Avrupa çok zararlı çıkacak. Eee çünkü Avrupa'da krizi e, manage edecek, krizi yönetecek kurumlar yok. Hı, 22 küsur ülke var, kurum evet, yok. Evet. Ve Avrupa evet. eksik takımla sahaya çıkmış diyorum ben buna. Hı. Avrupa bu para birliğine çok biraz acele etti. Gerekli para birliğinin gerektirdiği, böyle bir birliğin gerektirdiği müesseseleri kurmadı. Mesela bir kriz müdahalesi. Evet. Bir borç yönetimi vesaire. Bunun nedeni de 92-93'teki bu Avrupa krizi şunu gösterdi bunlara. Bu kadar sermayenin oynak olduğu bir düzeyde, bir, bir, bir, bir düzende biz bu küçük payteler içinde kılları tutamayız. Ve İtalya'nın İngiltere'nin çıkmak zorunda kalması Avrupa para sisteminden bunları e, acele ettirdi. Şimdi tabii çok kimse Avrupa Birliği'ne bütün olarak baktığı için Avrupa Birliği içindeki dengesizlikleri gözden kaçırdı. Hı hı. Oysa ki e, böyle bir sürü küçük ülke çok büyük açıklar veriyor. İspanya, İtalya, İrlanda, Portekiz, e, bizimkilerden falan çok daha fazla. Evet, Yunanistan'da. Yunanistan. Yunanistan. Çok, evet. E, fakat para bir ürünün bunlara sağladığı bir kolaylık. Çünkü işte arkasında Almanya var. Bir Bu sistem e, likit bir piyasa sağladı. Kolay dış finansman sağladı ve bir sürü Avrupa Ucuz. bankaları ucuz bunlara finansman sağladı. Bu şu anda rakamları çok kesin bilmiyoruz ama emek diyor ki bu devletlere saydığımız devletlerin kağıtlarının %75-80'i Avrupa'nın kendi içinde. Evet. Yani şeyde İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da biraz İngiltere'de. Amerika'nın bunlara şeyi açığı, eksporcu dediğim şey yani. Bu, bu bunları çok fazla değil. Yani, 150-200 yani. milyar dolar evet. civarında. Şimdi e, bunlar finansal olarak çok borçlu ve bunlar çok etkilendi. Şimdi e, bu tabi euronun ya da avronun geleceği konusunda çok ciddi. Yani 1, 52 surdan dolar indi bir 20'ye ilk Başkanlık diyor ne ve bu üçüncü dünya da çok ciddi endişeler yaratıyor. Yani nereye gitsen bana bunu Çinler bile bana bunu soruyordu yani. Ne olacak bu avrunun sonu? Buna iki sene önce Çinliler acaba dolarları satıp avrulmaz evet, evet, değil Evet. evet. evet. <gülüyor> şimdi e, anlattım bunların çok fazla yok evinde. E, şimdi bu iki şey olur mu olmaz mı? Şimdi e, şöyle olur. bono piyasaları ve döviz piyasaları baskı yaratmaya başladı Avrupa'da. Ve bu baskı sonunda zaten Almanların e, bu şey konusunda teşvik konusundaki falan işte, ya da e, kamu müdahalesi, krize müdahalesi konusunda çok konservatif, çok muhafazakar tutumu zaten biliniyor. Bir de bu bono piyasaları şey yapınca e, baskı yaratınca euro avro bir taraftan düşüyor. Bir taraftan şeyin e, borçlu ülkelerin e, risk primleri hızı artmaya evet. başlıyor. Sonunda evet. avronun e, bu selameti için biz bütçe kısınızda gitmek zorundayız. En son Toronto toplantısında zaten olan. Şu. Şimdi Zaten bu kısıntıya gitmeden önceki Avrupa'nın kısa dönem görünümü kötüydü. Şimdi daha kötü. Evet. Ve e, Amerika bundan hiç hoşnut diye biliyorsun. Ee, Obama bile kendisi konuştu. Bunun üzerine. Bunun çok erken olduğunu. Şimdi aynı şey Amerika'da olur mu olmaz mı? Çünkü e, Amerika'da e, çok ciddi bir bütçe açığı doğdu. Ee, özel sektör, özellikle tüketici, hane halkı dediğimiz sektör, tüketim epey kıstı gelire kıyasla ve negatif tasarruftan pozitife geçmeye başladı. Buna karşı kamu sektörü hızlı negatif. Açılıyor. Şimdi eğer Amerika'da böyle bir baskın oluşursa kesinlikle ikili çukura i̇kili gider. Çukura gider. Ee, ama bunu kestirmek mümkün değil. Bu, en son dün ya da evvelsi gün IMF'in Amerika'ya internet sitesinde bütçe kısıntısına gitmeye başlaması gerektiğini önerdiğini okudum. Hmm. Bilmiyorum. Bu çok yeni bir haber. Dünkü, bugünkü hatta. Ve çok da ilginç bir şey söylüyor. E, haber doğruysa neden olarak da diyor ki bütçenizi kısın. Çünkü tahmin ettiğiniz, beklediğiniz kadar büyüyemeyeceksiniz diyor. Hmm. <gülüyor> şimdi, şimdi, yani e, büyüme bütçe e, intibakı getirmeyecek size. Onun için siz yapın diyor. Tabii siz yaparsanız beklediğiniz kadar büyümeyeceksiniz. Daha da az büyüyeceksiniz. Evet. Böyle bir, bir, yani şu anda mali piyasalar Hükümet politika üzerinde baskı yaratmaya başlıyor yavaş evet. yavaş. Evet. Bu ilk çift dip yaratabilir. Fakat esas sorun bence orta vadede. Şimdi bu kriz e, krizin nedenlerini ortadan kaldırmadı. Evet. Bence Pansman daha da kötüleşti. Bu geçici. kriz aşırı para basmak ve aşırı borçla tüketimden doğmuştu. Evet. Şimdi krize müdahale ettik daha fazla para bastık. Krize müdahale ettik daha fazla borçlandı. Ama borç bu sefer özel sektörden kamu, kamu sektörüne yani işte. geçti. Evet. Dolayısıyla bu biliyorsun ilk saatte akım stok kavramı akım kısmını halledelim derken stok bu kısmını biraz bozdum. daha evet. bozduk. Şimdi bunun adjustment'ı gerekiyor. Evet, bu o kadar kolay olmayacak. Evet. Şimdi herkes bir sürü hükümet ...2006'ya... ...2005'e dönmek istiyor. Yani, evet. yani uyandık... ...bir kötü rüya gördük. Söyleyeyim. Neydi... 2005 2006 Amerika... ...100 üretiyor... ...110 harcıyor. Çin... ...120 üretiyor, 100 harcıyor. Amerika bono basıyor... Çin, o, alıyor. Çin alıyor bir sürü ucuz etrafta para var serseri sermaye var bizim gibi ülkelere geliyor işte bizim de yatırım yatırımımız yok fazla üretimimizin çok daha üzerinde tüketim yapması açıklaması finansiyeci ve herkes memnun buna geri gidebilir miyiz? Buna geri gidersek aslında bu, bu, bu gerçek kriz olur. Evet. Bu gerçek yani bu krizi çok çok daha işte Bu sebeple uluslararası para sistemi muhtemelen çöker. Çöker. Ve evet. doların sonu olur. Amerika bunun farkında. Buna geri gidemeyeceğinin farkında. Onun için e, Obama'nın şey planı var. Yani bu ülkeyi tüketim öncülüğünde büyüyen bir ülke olmaktan çıkartıp ihracat önceliğinde önderliğinde büyüyen bir ülke haline planı var. İşte onu bu yıllık konuşmasında bir bu var. E, o takdirde e, lokomotif ne olacak? Hı hı. Amerikan hı. lokomotif yani alıyor malı. Tamam. E, ben Çin'in bu lokomotif olamayacağını evet. tartıştım. Birkaç nedenle tartış. Yani bir dolarlık Amerikan 1 dolarlık Çin tüketimini dünyaya verdiği büyüme stimulusları çok farklı. Evet. Çünkü Çin halkı, yabancı mal tüketmiyor. Şimdi onu kıyasladım. Amerika'da 1 dolarlık tüketimin ithal 25 cent. Çin'de 6,5 cent. Avrupa Amerika'dan daha düşük değil mi? Avrupa Amerika'dan daha düşük değil. Şöyle düşük. Avrupa dışındaki, e, dışındaki yani. Avrupa, evet, e, Avrupa ama, yok Avrupayı e, bir bütün al dışına alırsın. Ama o da onun civarında e, fakat e, Amerikan ki çok düşük, şey, çok yüksek cevabının sıra. Şimdi Amerika'nın ithalcattının ithal kâmesi, ithal içeriği pardon çok düşük, yüzde gibi Mesela Çin'de e. %45. beş. 100 lira ilacat yapıyorsun, 45 lirası ithalat. E, ortalaması. Bazı sektörlerde de %90'a kadar gidiyor. Şimdi iki, iki, bir, birkaç dedenle Çin, Amerika'nın yerine geçemez. Bir, bir kere Amerika'nın milli geliri Çin'in bilmem kaçmış. Tamam. Ee, i̇kincisi Çin'in hane halkı geliri bir gelirin %50'si bir ettiği, evet. Amerika'nınki %70. Evet. Üçüncüsü Çin halkı Amerika'dan 5 misli daha fazla tasarruf ediyor. Dördüncüsü de bunların harcamasının ithal içeriği çok derece düşük. Bu dört nedenle Çin, Amerika'yı yerine geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla sadece Çin ve Amerika bir uyum yapsa, Amerika tüketimden ihracata dönse, Çin ihracattan tüketime böyle bir büyüme dönse bu kalan 300 milyar ülkeleri için çok iyi bir şey, senaryo değil. Hı hı. Çin çünkü Amerika için iyi bir ikamet değil. Ama geriye Japonya ve e, şey kalıyor. Almanya, Almanya özellikle e, bence dünyadaki dengesizliklerin Amerika'dan sonra baş sorumuz. Çünkü Almanya eee çok yüksek bir açık veriyor ve fazla veriyor ve büyümüyor. Yani dünya ya sağladığı büyüme ivmesi çok düşük, dünyadan aldığı büyüme istimosu çok yüksek, çok yüksek. Ve daha da önemlisi Almanya'nın politikası Avrupa'da bir ülkenin büyümesini engelliyor. Evet, e, programımıza devam edeceğiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Evet Açık Radyo'dayız, Açık Gazete ve bu Yılmaz Akyüz'ün konukluğu ile devam edecek programın ikinci bölümünü yarın sürdüreceğiz. Dünya Ekonomik Krizi üzerine South Center'dan Baş Ekonomik Danışmanı Yılmaz Akyüz, Doktor Yılmaz Akyüz, Hasan Ersel'in Açık Gazete adına yaptığı mülakatte Dünya Ekonomik Krizinden söz etti. Onun ikinci bölümünde yarın aynı saatlerde 930 on arasında dinleme imkanımız olacak. Evet, böylece de açık gazeteyi bitirmiş oluyoruz. The Birds grubuyla bitirelim dedik. Roger McGuinn'in kurucularından olduğu çok ünlü bir folk kökenli rock grubu The Birds... Or, onların Roger McGuinn'in de McGuinn'in de kuruluş kurucularından 1942'de bugün doğduğunu da belirtelim. Amerikalı besteci, şarkıcı ve gitarist, Rock and Roll Hall of Fame'e ünlüler geçidinde de yerini aldı çoktandır. Onu da anmak üzere, ona da bir günaydın demek üzere çok tanınmış. Klasik folk şarkısı o Suzan'a'nın The Birds yorumuna kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Well I come from Alabama with a banjo on my knee and I'm born to Louisiana Susanna folk to see Don't you cry açık gazete.